Fıma tevfiq yuğatçamil la bıllahe lüddiyyaatı Rşulü Rabbınamı hak. Cüllu ala Rşulnamı Muhammed Allahum cüllu. Cüllu ala Muhammed Allah'ım cüllu. Cüllu ala şefiğü aidi binamı Muhammed Allah'ım cüllu. Aüdü bıllahe semeğü alaime bin al şeytani rajiym Rşbı aüdü bıka bin mezadı şeyatın. Aüdü bıka Rşbı inyapturun bıllahe İnnâ akramakum ayanadallâhi atkakum. İnnallâha alimun khabir, <Sessizlik> sadaqallâhul azim. Allahümme fa'nâ bil-Qur'an'l-azîm. Fabariknana <Sessizlik> fihi. velhamdülillâh rabbil alemin. Astaghfirullahal hayy al-qayyum. Hassan tukum bil-hayy al-qayyum el-ledi l-amut abada. Ve defa'tu hankum sülû eb-lâ havle w-lâ quvete illa bil-lâhi'l-alîn-azîm. bi-kalimâti l Euzubi kalimatillahi atta ammatim uşakma akhlakum Euzubi kalimatillahi atta ammatim Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz ahir zamanda çok fitneler olacağını haber verdi ortalığın çok karışacağını haber verdi kendisinden sonra zaten karıştı gitti Hazreti Hümer efendimiz radıyallahu teala sonra kapı kırıldı. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu Allah kendi evinde şehit edildi. Halife, Emirül müminil bütün dünya Müslüman olmuş o zaman. Efendim, mülk İslam saltanatı her yeri kaplamış. Adamlar çapulcular işte tam çapulcu onlar. Mısır'dan, Basra'dan, Küfe'den geldi zındıklar Hazreti Osman Efendimizi Evinde şehit ettiler. Bunlara kanmak da mümkün. Hazreti Ebu Bekir oğlu bile kandı bu şey. Muhammed bin Ebi Bekir geldi orada Hazreti Osman'a şey etti, Öldürmeye girdi ya. Dedi sen baban razı olmazdı. Baban sağ olsaydı falan. Neyse geri durdu ama o cinayet işinde içeri girenlerden. Herkes kanabilir. Kandırılabilir. Karışıklıklar artabilir, devam edebilir. E sonra Hz. Ali Efendimiz geldi, mübarek, Koca Hz. Ali yahu, ilmin kapısı, ilmin kapısı, bütün ilimler onda, sırlar ilimler onda. Yani Bir duasıyla gök yere iner, değil mi şimdi Koca Hz. Ali? Kerem Allah'a şimdi bile öyle veliler var, kavşlar var, değil mi dua diyorlar hemen? ama tabi kaderin sırrı geldi mi ayrı bir şey oluyor baş edemedi yani fitnelerle baş edemedi onun taraftarların adı Şia Şia demek Hazreti Ali'nin taraftarı Hazreti Ali Efendimiz zamanında çıktı bunlar Hazreti Ali Efendimiz'i met edelim derken haddinden fazla ona şey verdiler Yahudi bu karıştırdı i̇bn Sebe Yahudisi zaten Hz. Osman Efendimiz'in şehit olmasında parmağı olan o her yeri Mısır'ı, Basra'yı, Küfe'yi karıştırıp, onun aleyhine propagandalar bu milleti toplayıp süren o Şii mezebini kurduran o i̇bn Sebe yok diyorlar i̇bn Sebe yok, nerede i̇bn Sebe yok bütün tarihi kaynaklarda var biz inceledik bunu, bütün tarihi kaynaklarda var eski tarih İslam tarihi kaynaklarda, hepsinde var i̇bn Sebe Kimse inkar edemez bu fitneciyi. Kurdurdu bu şiayı. Yani bu böyle bir taraftar olur ki bazen insanın. insanı helak ederler. Ya sen beni haddinden fazla met etme. Yok sen şusun sen busun. Evelim, insan kendini bilmesi lazım. Hazreti Ali Efendimiz kendini bil bilinmez mi? Bilir. Onlara uymadı. Dedi ki bak. İnne Ebu Bekir Ömer bu ümmetin en faziletlisidir. Kendisi söylüyor. Onlar rahatsız oluyorlar. Ya niye rahatsız oluyorsunuz? Serseri dersin Hz Ali seviyorum diyorsun. O söylediğine inansana. Şimdi bir adam beni çok sevse, kalksa dese ki cübbeli me Mehdi'dir. E ben manyak mıyım? Bu adamı uyarmam lazım. Bunu durdurmam lazım. Aa bu beni çok ediyor diye. Ben buna aldanırsam şey edersem Ne oldu? O da helak oldu, ben de helak oldu. Hep millet helak oldu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben diyorum ki falan zat benden eftaldir mesela. Öbür adam beni çok sevdiği için yok diyor o öyle söylüyor ama sen ona bakma. Ya o ondan eftaldir. Ya sen bana inanıyorsan dediğime inanacaksın da. Sensin beni haşa ve kelle efendi hazretlerinden ileri geçirirsen sen bana iyilik etmiş olursun? Beni helak etmiş olursun. E ben de e, sessiz kalırsam kendimi de helak etmiş olurum, millet de helak etmiş olurum. Efendimiz Hazretleri, veli nimetimiz, kavşımız, her şeyimiz mesela şu anda. Tek sığınağımız kaldı. Geçen yine yanındaydım, bu hafta yine yanındaydım. Bir yarım satır söylüyor bütün dünyayı. Ya ben anlıyorum onu tabii. Yarım satır bir şey söylüyor, bütün meseleyi hallediyor. Bugünün gündeminde ortalık karışık şuradan. Yarım satır söylüyor. Ben diyemem şimdi ne dediğini. Ama yarım satır lan bütün meselelere vakıf olduğunu gösteriyor. Çünkü Mevla bildiriyor ona. Peygamberlere asaneten, evliyaya veraseten. Peygamberlere mucize olarak, velilere keramet olarak. Allah başımıza eksik etmesin. Abi. Yokluğunu göstermesin. Eşilmişsen. Şey abduracak olacak İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatına söylüyor Bukhari'nin de şeyhlerinden olacak büyük bir muhaddis. Yani Hazreti Ali'nin taraftarlarında. Yani. Fakat ne diyor? Hazreti Ali diyor Ebu Bekir Ömer'i kendinden üstün gördüğü için, çünkü rivayet sahih diyor Hazreti Ali'den gelen rivayet, kendisi hadis şeyi zaten. Bukhari'nin de şeyhi. Yani rivayet sahih olduğu için İsnat Hazreti Ali'yi görmemiş o da. Tabinden değil ama. Rivayetin isnadını biliyor. Dolayısıyla madem Hazreti Ali bunu dediği sahih sabit olmuştur. Ben diyor Hazreti Ali hem seveceğim hem de onun sözünü kabul etmeyeceğim. O zaman ben nasıl haliciyim diyor. Mesele budur. Sen beni seviyorsan benim konuştuğuma itibar edeceksin. Benim hakkımda onun bunu dediğine itibar edeceksin. Ben diyorsam sana ki şu zat eftaldir şu zat ehli sünnettir şu zat. Fıkıh meselesi heyettir. E sen sen benim dediğime itibar edeceksin. Hoca öyle diyor ama bakma. O zaman hoca takiye yapıyor demiş olursun. Mesela Hazreti Ali Efendimiz için ne diyor şiire? Ebu Bekir Ömer Osman'a sabretti. Ne demek sabretti? takiye yaptı. Ne demek takiye yaptı? Esasen onlara biat etmek istemedi, etmedi. Gizli zorla etti. E İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Allah'ın aslanı diyorsunuz ondan sonra da korkak diyorsunuz. Hiç Allah'ın aslanı dediğiniz bir zat ha hak etmeyen adamlara biat eder mi? Kalkıp onlara mesela Hz. Muaviye Efendimiz radıyallahu savaştı. E çünkü güneden Hz. Muaviye onun döneminde Hz. Ali var iken halifeliğe haklı değildi. Ona da Resul-ü Efendimiz müjde verdi ama icamelekte Fehsin hükümdar olacaksın o zaman insanlara iyi bak. Ona da müjde verdi ama Hz Ali'nin döneminden sonra zaten Hazreti Ali Efendimiz'in vefatından sonra ona da kaldı. Tabi o Kamil Halifelik'te 30 seneden sonra olduğu için efendim Hulefai Raşidinden değil. Değil ama e şimdi Hz Ali niye o zaman harp yaptı? Yani haklı olduğu zaman ne yaptı? Hakkını kimseye vermedi. E eve öbür türlü olsaydı Ebu Bekir Ömer zamanında da harp çıkarırdı anlıyor musunuz meseleyi e şimdi yani insaf mıdır Hazreti Ali'yi seveceğiz sonra onun üstün gördüklerini üstün görmeyeceğiz işte duracak insaflı adam onun için onun musannefi mesela hadis kitabı eli sünnet muteber çünkü neden Hazreti Ali'den gelen rivayet sahi olanları kabul ettiği için e sahih rivayetlerde birleşsek bu şia mezhebi diye bir mezhebi olur mu olmaz her zındıklık var Adam Kur'an'a eksik diyor zaten. Kur'an'a eksik diyen adamla ne anlaşacağız? Yok biz demiyoruz, biz tam diyoruz. E senin esas kaynakların, e sizin buharileriniz ayarındakiler böyle söylüyor. Küleyniler, bilmem neler. En eski kitaplarınız bunu söylüyor. Siz de bu kafadasınız, takıya yapıyorsunuz. Ne demek takıya? Dini imanı gizlenmek olmuş. Sonra geliyor ben Ayşe severim diyor. E sevmiyor biliyorum. Ebu Bekir Ömer'i seviyoruz. Yok. Ebu Urey'i seviyoruz. E sevmiyorsunuz. E Kur'an'a eksik diyorsunuz. Yok yok Kur'an eksik demiyoruz Ondan sonra kitaplarınızın aslı kaynağı bunu söylüyor. Bütün İslam alemini parçalamak, bölmek, bütün Müslümanları birbirine düşürmek. İsraillen kavgalıyız, Amerika'yla kavgalıyız görüntüsü altında mücahitlik pozlarında falan. Albuge ne demiş o kadın vardı bir tane Zenci Dışişleri Bakanı 2002'de kadın diyorum sen kolin diyorsun ya o kadar yavurcay bilmiyorum ama kolin Kara adı mı Efendim ne diyor kadın diyor ki bizim derdimiz Şia'yı güçlendirmek dedi mi bu la bu demedi mi he körfezde körfezdeki hilalde bak Bahreyn sıkıntıda Katar sıkıntıda Suriye öyle gitti. Bir ehli sünnet vardı. Onlar da muhacir ettiler. Efendim, Ürdün sıkıntıda, Suudi Arabistan sıkıntıda. Her tarafta şia var. E Urağ zaten dedi Amerika petrol için girdi. Amerika petrol için girdi. Amerika Sünniye Sünnileri bitirmek için girdi Ura'a. Yönetimi kime teslim etti? Şiaya teslim etti. Ehli sünnet uleması kalmadı. Hala anlatamadık ya. Sen neler evvel ben onları söylüyordum. Yine aynı durduğumuz yerde duruyoruz. Ama millet, bakıyorum o görüşünden dönmüş buraya, bu görüşünden dönmüş oraya, kimi cumartesine dönmüş, kimi cumaya dönmüş, herkes dönmüş gidiyor. Cübbeli aynı yerde duruyor. Bizim en büyük belamız yine Üç Vasiyetim kitabında yazılanlardır. Tamam. Yahudi Hristiyan cennete girecek efendim safsatası. Büyük tehlike. Şia büyük tehlike. Vehhabi büyük tehlike. Ama birinden kurtulayım derken öbürüne düşüyorlar. Öbüründen kurtulayım derken öbürüne düşüyorlar. Tam Ehl-i Sünnet yine Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi biz kaldık. Keşke biz kalmasaydık. Elhamdülillah da dememek lazım. Hani dediler ya herkesin dükkanı yandı da senin dükkanın yanmadı o da dedi elhamdülillah sonra dedi 40 senedir ağlıyorum evladım. Niye elhamdülillah dediğim için? Niye? E dedi ki milletin dükkanı yanmış onu düşünmeliydim. Kendi dükkanıma niye hamdettim ettim şimdi? Yani elhamdülillah diyeceğim ama keşke böyle olmasaydı. Yani ben şahsım adına konuşmuyorum. Camiamız adına yani. Ehli sünnet vel cemaat. Süleyman Efendi cemaatde ehli sünnettir, İskender Paşa'da ehli sünnettir, Efendim, Erenköy cemaatde ehli sünnettir, menzil cemaatde ehli sünnettir, Bunları hep bir tutuyorum yani. Tasavvuf ehli de desek daha doğru, tasavvuf dışındakilerin de hemen hemen hepsinde temayül yoklabaları kötü çıkıyor. Tasavvuf dışında. Mürşidi olmayan adam mutlaka şeytandan nasip var. Yani boşuna mı dedi Beyazıt-ı Boşuna mı yazdı İmam-ı Gazali? mellem mekün şeyhun fe şeyhu şeytanın şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır ben imam tipten okudum ilahiyatta da bitirdim mürşidin falan var mı e ne lüzumu var ilahiyatı bitirdim ya işte tam yani ilahiri nokta nokta git mürşidi olmayanın mürşidi şeytan o şimdi bizim efendi Ademimiz olmasaydı Türkiye'de dünyada bu kadar akımlar oldu helak olmuş gitmiştik biz 80'de bir ihtilal oldu. Şey söylüyorum. İran'ı. Hüveyni geldi. Ben de Rize'de okuyorum o zaman 79-80. Televizyon melevizyon yok. Resul aldı götürdü bizi. Birinin evinde televizyon. Köyde birkaç kişide televizyon var. Dediler ki filan kişide televizyon var. Dediler sarıklı sakallı adam indi uçaktan. Şahı devirdi. Biz de dedik aa sarığı var mı? Var. Sakalı da var mı? Var. Sübbesi de var mı? Var. Ne mübarek adammış dedik. Biz de gittik. Ben tabi 14 yaşındayım, 15 yaşındayım. Rasulullah Cevlen gittik. Vay anasını şarhat geldi ya. Bir sevindik, bir sevindik. Yani acayip bir durum tabi. O zaman da burada tam sekizte ihtilal falan. Burada da Müslümanlar yine asılıyor, kesiliyor. Konya'da işte la ilahe illallah bayrakları var, sakallılar makallah var diye ihtilal patlattı bir şeyler. Erbakan Hoca rahmetliye eziyetler falan. Bayağı bir meseleler koptu. Orada da böyle sakallı cüppeli adam gelince aa yahu Fransa'da adamı beslediler beslediler ondan sonra sen şahı devirttiler adam uçaktan şeyle iner gibi indi, gökten geli gibi indi her taraf süt duman. Ne kadar kolay oldu bir de. Tabi orada can veren olmuştur ama buna hiçbir şey olmadı. Geldi biz de zannettik aa sakal sarık sizi kandırmasın. Her sakallı gördüğünü baban zannetme demiş. O adam sakal, her sakallı amca, deme. Zaten adamın sarığı içi borç. Takke yok. Kafayı kaldırdım o mollalar. Burası açık. Niye takke takmazlar? Fark mı var ne, amen ermişti ki? Bizimle müşrikler arasındaki fark nedir? Selam aleyküm aleykümselam. Takke üzerindeki sarıktır. Tirmizi hadisinde Hey gidi hadis şerifler Takke olacak Takke yok kafa şöyle bir kaldı bir de bakarsın Keli görünür Takkesi sararlar Siyah sararlar e, Siyah sarmak da sünnette vardı Mektef günü siyah sarmıştır Ama madem şianın şiarı oldu siyah Onun için biz sarmıyoruz Yani onu İmam Gazali falan da eski alimler söylüyor Siyah sarmak şianın şiarı oldu Biz terk ederiz çünkü İslamiyet bizi batılı eline benzemekten ne yetmiştir. Ama sarı çıkartmayız. Şimdi Hindular da sarık sarıyor, öbürü de sarık sarıyor. Sikhler yani, Hindu demeyelim. Sikhler de sarıyor falan. O başka. Yani onlar zaten bordo mordo bir şeyler sarıyor. Değişik değişik de. Şimdi adam sakal bıraktı diye bir sakalı kesecek halimiz yok. Onu demiyoruz ama mümkün mertebe benzememeye. Özen göstereceğiz. Çünkü beyaz sarıkta sünnette var, yeşil sarıkta sünnette var. E biz beyazı tercih ederiz mesela oraya benzememek için. Şimdi nereden geldik buraya? Bu karışıklıklar bunlara evvelce beyan ettik. Temas ettik. Uyardık. Senelerce uyardık. Özel meclislerde uyardık. Genel televizyonlarda uyardık fitneler bunlardır ölürüm kalırım vasiyetim bunlardır sıkıntı bunlardır dedik bu sıkıntılar hepsi belalar meydana çıkmaya başladı mı başladı daha da bundan sonra ne olacak Allah bile fakat Yahudi Hristiyan cennete girme işinden kurtardın adamı bu sefer bakıyorsun İrancı olmuş Allah Allah ikinci bir bela ya senin ne işin var burada Hadi, e bunlar ajan, bunlar casus. Hapishaneden yazdığım mektuplarda ben hoş evliya değilim. Ama usturanın ağzına sürülecek kadar aklım var. Bakın hapishane mektuplarına, İran ajanlarını beyan ediyorum. O bile kaç sene oldu. Ne biliyordum ben? Şimdi geliyor gelen duruma bak, adamlar memleketi perişan ettiler. İstanbul'da kum kenti gibi ilim merkezi kuracaklar. Proje bu şu an. Buradan molla yetiştirecekler. Kum kenti gibi. Çünkü yakın görüyorlar bazı kişileri. Etkili yetkili kişileri yakın görüyorlar. Şimdi öbür taraf bir tehlike. Geldik buraya İran tehlikesi. Şimdi mütenika meselesi. Başakşehir'de imam varmış mütanika kırma. Su gibi kıyıyormuş. Üç yer daha duydum şimdi. Evet mütanika Şahit yok, şuhut yok, ittet yok, müttet yok. Müttenika nedir ya? mütah öyle bir zinadır ki öyle bir haramdır ki uzun anlatmışım onu facebook'ta attırdım şimdi eski sohbetlerimde cübbeli eskiden ne diyorsa şimdi de onu der çünkü ayet hadis değişmez kuran sünnet değişmez helal haram değişmez dinimiz kıyamete kadar bakidir ama bizim dışımızdakilere bakıyorum yani eli sünnet dışındakilere bakıyorum affedersin davaları davaları don lastiği gibi. Carp, curt. İstediğin kadar açılıyor. Kıvırmak, taviz vermek, yamulmak. Cık, olmaz. Helal ve haram belli. El helal beyin, elle haram belli. Ne zaman biz yanlış fetva verdik? Kime yanlış fetva verdik? Hangi sözümüzü bozduk? O günde söylediğim yine aynı şey söylüyorum. Haramdır. Kıyamete kadarsınız. Nasıl bir şey biliyor musun? Gidiyorum bir tane hikayeyle bir saatliğine e birleşiyor. Oradan çocuğa kalıyor kadın. Sonra yirmi sene sonra gidiyor. Aynı mütehnikahında kızı olduğunu bilmediği için onunla kıyıyor. Allah Allah. Ya. Çünkü nesep yok. Soysop yok. Kimden kaldığı belli değil. İddet olmazsa, üç ay beklemezse hamile olup olmadığı sabit olmadan bir saat sonra o boşadı öbürü girdi öbürü çıktı bunun. keraneden ne farkı var? Eşini sen bunu şia mezhebidir. Mollalar, e mollalara göre bu sevap. Bir tane müte yaparsak cennette şu kadar derece. İki tane yaparsa bu Bunlar bunların Bukhari gibi en sayık kaynaklarında geçiyor. Afedersin, bütün dünyayı düşse cennetin en üstüne gidecek. Zındık. Zındık, zındık. Sakalına sarığına aldanmayın. Ben yine hakkı söylüyorum, söyleyeceğim. Ecel gelmeden ölüm yok. Bunlar işte tehlikeli adam. Ne yapayım tehlikeliyse yani? E millet sinaya gidiyor. Mütazinadır. Gençler gidiyor. Ne yapacağız şimdi? Yine geldi şey. E bir de itikat. Hazreti Muaviye düşmanlığı başladı. Sahabe düşmanlığı başladı. E, sen buna nasıl cesaretin var ya? Sen nasıl Lahireddin Karaman olacak adam? Çıkar da dersin ki Muaviye'yi sevmiyorum. Nasıl dersin Muaviye'yi sevmiyorum? Eli sünnet misin? sünnetim. Nasıl eli sünnetsin? Bütün itikat kitaplarımız sahabeme, sahabeleri sevmek şart. Eli sünnetin zaten farkı ne? Şia'dan farkı ne? Sahabenin tümünü severim. Ama Yezid sahabe değil, sevmemize üzüm yok. Baskalayı gitsin. Lanet caiz mi değil mi? Baskalayı gitsin. Bana ne Yezid'den. Ama Muaviye, radıyallahu sahabe, Bukhari Demiştir'de hadisleri var. Rifahatleri var. Resulullah Sanseman ona duaları var. Sen sen. Sahabeyi sevmemekleri mi? Adam ne cesaretle? Şu eli sünnet memleketinde salyongot satıyor ya. Ben Muaviye'yi sevmem. E başladı işte. Hilal kanalında Muaviye radıyallahu anh kafir dediler. İslamoğlu kanalında. Nereden çıkıyor bu işte? Biz red diye red diye, diye İslamoğlu'na. Bak daha neler çıkar bakalım İslamoğlu'ndan. Işte, e çünkü neden? Ehli sünnet dışı. Rasullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaretler. Rasulullah hakaret ediyor. Sahabeyi mi sevecek? Sahabeye ne terbiyesiz. Üç Muhammed kitabı terbiyesizlikle dolu. Ne kadar et diye yaptım dergilerde yazdım. Şimdi kitap hazırlanıyor. Hayrancının şahidi şıracı veya biri var bozacı. E şimdi İslamoğlu tefsir yazıyor. Tahsi yapan kim? Hayretli karaba <gülüyor> Tabii çünkü batılın yolu birdir, hakkın yolu birdir. İslam ol tefsirinde mağarada ikinin ikincisi diye geçiyor. Her şeyin altına dipnot düşmüş. İkinin ikincisi kim? Mağarada iki kişi var. İkinin ikincisi kim? Ayetteki. He? Gerekçeli melda yazmıyor bu Bekir adı. Hani sırf melda yazsam ben parantez kullanmıyorum. desen sen anlarım. Altta dipnot dolu. Niye bu Bekiriyor? Abilerinden şey var, abileri tarılır bu Bekir derse ne olur? Abileri ne yapar mı Abileri var. Herkesin abileri var. Bizim şeyhimiz var. Bizim mürşidimiz var. Bizim ulemamız var. Bizim evliyamız var. Bizim öneşlerimiz yok. Para babalarımız yok arkamızda. Sat Bizi satın alacak Allah'ın izniği adam Doğmamış satın alamaz, itikadımızı alamaz amelimizi alamaz, kılığımızı kıyafetimizi alamaz Allah'ın izniyle konuşuyorum Allah'ın izniyle konuşuyorum ben 40 senedir bu işin içindeyim neler gördük neler geçtik Allah beterinden muhafaza Amin. ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Rabbinize kavuşuncaya kadar her gelen gün geçenden şerli olacak bundan haberiniz olsun bundan sonra evet benden sonra benden sonra size her gelen gün illa vellezi ba'dehu şerrum minhu sonrası öncesinden şerli olacak onun için ehli sünnet itikadını muhafaza salih amele devam efendi hazretlerimizin usulü medrese talebe yetiştirmek kız erkek medresesi talebelere şeriat sünnet ehli dokutmak. okutmak Dersleri kitapları da değiştirmesinler medreseler. Kız medreseleri falan. Bunlara da kafam bozuluyor. Yeni yeni kitaplar, emsile yeni, bina yeni, maksut yeni. Ne yeni ya? Medresenin bereketi o alimlerin kitaplarındadır. Bu yenileri bir şeyler yapmışlar ama bunlar uygun şeyle hiç feyiz yok. Hiç feyiz yok. Şamalar, bilmem neler, latince harfler, e ondan sonra latince harfler zaten bereket kalmaz. Biz biz latince harf okumadık. Emselevi namaksudu, izzimara, avamir, izzar kafiye, molla, cami falan. Biz bunlarda bir tane latince harf okumadık biz. Talebeyi böyle okutacaksın. Bu yeni yeni kitaplar sokmasınlar. Bu düzende bozmasınlar bu medrese işini. Kızlar erkekler kadar uzun okumaz ama okuduğunda Efendimizin buyurduğu kitaplar okunsun da kendi kafalarına. Nedir bu ya? Sınav, sınav, sınav, sınav bu kız medreselere de bir alışmışlar bir sınav, sınav. Sınav ne ya? Sınav zaten uydurukça ya. Ben bu yaşa kadar bir tane medrese okudum bu kadar hiç imtihan olmadım. Niye imtihan olacaksın? Ders anladınsa anladın, anladın anlamasa yanladın. Ne yapacağız yani? <gülüyor> i̇mtihan bilmem ne sanki diploma bilmem. Ya icazet var İcazat haktır ama bazı kere anlamayana da verilir. Neden? Vaktini geçirdiği der. Çünkü altı sene, on sene Hacı Dursun Efendi Hazretleri derdi ki yani bu çok bir şey anlamamıştır ama çok emek etti, canı çıktı burada on senedir, çocuk okuyor. Yani bereket için. Onu da kalkıp Halep müftüsü ilan etmeyeceğiz herhalde. Ama yani her şeyin bir usulü var da. Bu medrese işi böyledir yani. Birbirini ne hava atmak, ezmek, üzmek bunlar bir şey değil. Her kim ilmi, beyinsizlerle çekişmek için yahut zenginlerin yönünü yüzünü kendine çevirmek için efendim, yahut alimlerle münazağa münakaşa yapıp da haklı haksız mücadelesine çevirmek için talep ederse Mevla'nın yüzünü cehenneme çevirir. Hadi şerif, evvelce okudum. İlmi de Allah rızası için okuyalım, okutalım. Ama dünyalık içinde okusa bazı alimler buyuruyorlar ki biz ilmi dünyalık için okuduk. Çünkü o zaman ilimden kadı oluyor şimdiki hakim mesela. Evvelce hakim olmak için nereden okuyacaksın? Medreseden daha kuzat mektemize. Kuzat ne demek? Ali Aydar Efendi babamız kuzat mezunu. Kuzat kadılar demek. Kazinin cemisi kuzat. Kuzat mektebi falan. E şimdi hakim olmak için şu olmak bu olmak, kadı olmak, Şeyhülislam olmak vs. Makamlar hep nereden geçiyor? O zaman medreseden geçiyor. Dolayısıyla nerede para var orada millet yığılır. E, ama bazı halimler çok büyük halimler dediler ki biz ilmi baştan dünya için okuduk ama sonra okuyunca e, tabii tefsir okuyorsun hadis okuyorsun fıkıh okuyorsun orada tabii cennet cehennem ahiret mahşer falan yani cerrega da imanı olan insafa gelir. Sonra ilim bizi ahirete çevirdi diyorlar. Onun için efendi hazretleri derdi ki ilme çalışsın. Çünkü neden ilim onu çevirir? Menarad dünya feali bil alim. Dünya istiyor musun? İlme çalış. Ne demek? Yani ahiret ilmini, şeriat sünneti konuşuyorum. Dünya istiyorsan. Bak benim babamın fabrikaları battı. Benim şeyim batmadı. ilim batmadı. Yine bir kaç kuruş ekmek yiyorsam, değil mi kitap şu bu hep ilim. Bilmesem ne yazacaktım? Roman mı yazacaktım? Geçence romanı daha fazla okuyor bu millet aidede. Ve ben aade'l ahirete. Ahiret istiyorsun. Ben sadece ahiret istiyorum. Dünya istiyor. Faali bilelim. Sen de şeriat ilmine çalış. Çünkü neden? Ahiretin yolu oradan geçer. Cehaletten kim cennete gider? Ben hem dünya mahret istiyorum. Sen de ilme çalış. E siz şimdi düştünüz dünya telaşine. Doğurdunuz. Çoluk var, çocuk var. Geçim derdi var. Bugün o derste gelecek biraz. O da ibadet sayılır. Farzları, vacipleri yeni getirdikten sonra. Ama bu sohbetler vasıtasıyla yine baya bir şeyden haberdar olursunuz. Ama bu fitne zamanında tek çıkar yol, ehli sünnetin izini izlemek için ilim şart. Ya alim olacaksın, ya talebe olacaksın, ya dinleyicisi devamlı sohbet dinleyeceksin. Devam! Her sohbette başka bir mesele anlatılır. Ya dinleyici olacaksın. Başka türlü? Ve la tegur Dördüncü olmayasın, helak olur kalırsın. Memleket karışık. Şii oradan müşteri topluyor. Vehhabi oradan müşteri topluyor. Mezhepsiz oradan müşteri topluyor. Misyonerler oradan müşteri. Perişan etti gittiler. Hak üzere daim olan bir cemaat kıyamete kadar kaim olacak inşallah. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vadidir Bu cübbeliyle takkeliyle kaim değildir. Herkes de gitse Allah yaratır. Yine eli i sünneti koruyan adam yaratacak. Lâ Benim ümmetimin hepsi buyurmuyor hadis-i şerifte. Benim ümmetimden bir cemaat. Bir cemaat derken sadece İsmaila cemaati değil ha. O bir cemaati manası ne? Ha, Türkiye'de var, Pakistan'da var, Mısır'da var, Suudi'de var, Amerika'da bile el Sünnet var mı? Rusya'da var mı? Var. Yani şimdi o bir cemaat deyince İsmaila cemaati şimdi Böyle yanlış manalar vermeyin yani. Bizden başka kalmadı falan. Böyle sapıklık olur bak. Kim derse ki millet sapıttı en sapığı kendisidir diyor hadis-i şerif. Yani şimdi eli sünnet dünyada dağılmıştır. Ve bir buçuk, bir milyar, altı yüz milyon Müslümanın ekserisi nedir? Ekserisi el-i Ama maalesef faaliyet şeyi tebliğ, davet, cihat şuuru azalmıştır. Şianın devleti olduğu için devlet aracılığıyla dünyayı mikser gibi karıştırmaktadır. Ama eli Sünnet'in tam bir devleti dünya üzerinde olmadığı için ve olmaması için de bütün dünyanın gavuru uğraştığı için ve son ehl Sünnet devleti Osmanlı'yı da batırmak üzere bütün dünya birleştiği gibi şimdi de aman ehl Sünnet uyanmasın, etmesin e, tabi diye çabalar artmaktadır. Ama e, ne yapalım? Biz de evimizde çoluk çocuğumuzun başında bir devlet reisi gibi aile reisiyiz. Küllüğümün rahayetiniz çobansınız. Ve küllüğümün şulah rahiyeti güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Herkes kapısını süpürecek. Çare yok. Tek tek insanlara ulaşılacak, vaz edilecek, çobadırılacak. Lafımızı sözümüzü dinleyen de var. Amel etmese de amel başka itikat, başka bari adamın nesini kurtaralım? İnancını koruyalım muhafaza edelim. İçkinin haram olduğuna inansın, gavur olmasın. İçiyorsa da günahkar olsun. Zinanın haram olduğuna inansın, gavur olmasın. Mütanın haram olduğuna inansın, dinden çıkmasın. Öbür türlü amel bakımından herkesin betçisi, koruyucusu biz değiliz. Hafaza melekleri yazıyor biz, ne yapalım? Kendimizin de vekili kefili değiliz ama bari itikadı muhafaza edelim. Efendimiz Hazretleri iman İslam risalesini bunu için yazdı. İman İslam risalesi var mı Efendimiz Hazretlerimizde? Bu risalenin sebebi neydi? Dedi ki mübarek bu kadar uzun İslamiyet bir millet a falan da kaç sene kim okur ya? Adam zaten zor inanıyor. Şu kadar bir şey kısadan yazalım ve bunu millete yayalım rahmetli Muhsin Yazıcı abiyle falan otururduk gece 3'e kadar efendi hazretleri ben bizim evde oturduk o zaman 3'e kadar işte adam içki içiyor ya, şu günah yapıyor bugün ne yapacağız falan derdi ki Muhsin efendi kardeşim biz şu iman İslam inanılacak şeyleri bir anlatalım bir defa anlı secdeye değmese bile inanırsa yine gavur olmaz derdi Muvakkat azaptan kurtaramasak da müebbet azaptan koruruz. Efendideki öngörülere bak. Efendi Hazretlerini çok radikal zannederler. Efendi'yi çok mutasip bana zannederler. Kendileri efendim çok dünya görüşümüz bizim fazla zannederler. Halbuki şimdi bakıyoruz o adamlara önde gelene kafir diyorlar. öne gelene asıp kesiyorlar. Ama Efendi Hazretleri daha o zamandan sadece şunlara inansa alnı secdeye değmese bile Müslümandır. Bari imanlarını kurtaralım. Göya derler ki, şimdi zaman iman zamanıdır, tarikat zamanı değildir demişler. Efendim tarikat zamanı değil olur mu? Tarikatı hak edene tarikat zamanı. Şeriatı hak edene şeriat zamanı. Sırf imandan kurtarmaksız gereken iman zamanı. Her adama göre zamana göre adam var. Şimdi bir adam imanı sağlam. İslam şartlarını yerine getiriyor. E fazla Allah'a kavuşmak istiyor. Bu adama tarikat öğretmeyecek miyiz? Değil mi? Ama o adama tarikat öğretirken ne soracağız ona? Beş vakit namazı kılıyor musun? E şimdi derse ki ben beş vakit kılamıyorum ama uçuşa geçmek, miraça çıkmak istiyorum. Kardeşim iki kanat takmadan uçuş yok. Şeratın zahiri var, batır var. Fıkıh hükümler İmam Rabbi Hazretleri diyor iki kanadı takacak sonra tasavvufa Gelecek birinci kanat ehli sünnete Göre inancını tahsih burada Amel el üzüm yok beyinde biter İkinci kanat Dört mezhep fukahasının Hangi mezhepteysen dördü de hak fukahasının görüşlerine göre Fıkıh hükümlerini helal haram Meselelerini yerine getirmek Bu iki kanadı taktıktan sonra Gel Yine uçuşa pek geçemezsin Benzin lazım da Tabi o tasavvuf falan la o seni uçurur. Ama sen şimdi kanatsız gelirsen olmaz. Yani şimdi adam hiçbir şeye inandığı yok bir şey yok. Bunun imanını kurtarmaya uğraşacağız. Şimdi adama Allah'ın varlığını sıfatlarını ahiret var amentü, altı esas bir şey anlatacağız. E sen şimdi bu adama bunu inandırmadan evvel tehcut namazının fazileti anlatılır mı ya? Gecenin üçün dördünde kalkacağım teheccüd kılarsan şöyle olur böyle Adam ahirete inanmıyor adam diyecek enayi miyim Niye uyanıyorum ya Uyuduğum yanıma çar ahiret yoksa zaten Boşa gitti diyecek yani Adam ahirete inanmıyorsa teheccüdün cevabından Ne anlar ya E şimdi evvela iman Ama imanı sağlam e sonra bunu Cennete Direkt gitsin azaba uğramadan gitsin veya cehenneme uğrarsa muhakkak kalsın, çıksın. Ya Bunun için veyahut az kalsın. Zaten ibanı kurtarsa illa muhakkak kalır. Sonunda çıkar ama ne kadar az kalsa o kadar iyi. Ne kadar haramdan soğutacağız, ne kadar günahtan koparacağız, ne kadar namaza, abdestine yönelteceğiz. Bu sefer onunla meşgul oluyoruz. Çünkü e, onu demeden olmaz ki. Onun için İslam şartlarının tatbik zamanı. İmandan sonra ikinci vazif ama adam diyor ki ya hoca efendi bu bana yetmiyor beş vakit namaz güzel oruç güzel ben fazla oruç tutmak istiyorum fazla namaz kılmak istiyorum fazla zikir yapmak istiyorum zikri kafama göre yapmak istemiyorum ha tamam mürşit bulmak lazım ve onun verdiği dersleri vakti vaktine yapmak lazım şartlarına riayetle bu zamanda e, bir adam tasavvufa girip seyri şülükü bitirip Allah'a vasıl olma imkanı var mı yok mu He? Bitti mi o işler var mı yok mu? Var. Ne var? Nereden biliyoruz? E kardemin ümmeti sabık ol. Ümmetimin her asrında sabık veliler vardır diyor. Nasıl veli olacak? Her asırda üçler, yediler, kırklar, beş yüzler, yedi yüzler. Her bu zamanda da dünyada var mı? Hepsi Türkiye'den bunların. He? Hayır. İyi ki Türk İsmail Adadım demediniz hepçe <gülüyor> Mübarek adam. Dünya ehli sünnet vel cemaatinden bahsediyorum. Anladın? E tabi ki bizim kapı sağlam kalmış kapı. Tamam. Ama tek sağlam kalmış dersen. Bak tek sağlam dersen olmadı şimdi. Tek denmez. Ehli sünnet birçok kapılar vardır. Allah hepsini açık eylesin. Amin. Mürşitlerine de. Hayırlı uzun ömürle hizmet nasip eylesin. Biz onları, aa benim şeyhim Mahmut Efendi Hazretleri, ben onu bilirim. O ayrı tabii ki onu bileceğim. Gözümü onda açtım yani. Anam babandan ileri. Sen şimdi gidip de başka çocuğun anasına babasına anan baban der misin? Odu <gülüyor> gibi o. O nesep gibi soydan ileri. Her şeyimiz o. Bizim için. Ama genel durumu konuşuyoruz. İtikad tasih sonra fıkıh amelleri yerine getirilecek ondan sonra tasavvuf ama bu zaman tasavvuf zamanı mıdır evet tasavvuf zamanıdır kim için şeratın zahirini yerine getirenler için öbür türlü ihtilaf var biraz mesela adam namaz kılmıyor da tarikat dersi alsa bu nasıl olacak şimdi bir kadın var başı açık televizyonlarda reklamı da var şimdi bir programa başlayacak mesela o başı açık falan acayip bir hali var o mesela, şeyha. Şeyhin dişisi nasıl oluyor? Şeyh, şeyha. Dişi şeyh yani. O kadın şeyha olmuş. Gidiyormuş Amerika'ya şuraya buraya. Papazlara da tarikat veriyormuş. Bir de mevlevi şehri veriyormuş papaza. Ulan papazı müslüman etmeden bir de şeyh nasıl ol? Biz canımız çıktı, müslümanlıkta daha mürit olamadık. Sen. Papaza gidip otomatik şeyh yapıyorsun hep Amerika'da şurada bu da mevlevi tarikat yapan papazlar var e şimdi şerahsız tarikat olur mu işte tamam lafın yeri geldi lafın yeri geldi onlar için tasavvuf geçersizdir çünkü neden erisnet itikadı yok e, kadın diyor zaten ki e, ne onadı başörtmek farz değil diyor ya şimdi şunu anlamıyorum senin kafan açık olabilir bari de ki başörtmek farz benim bazı nedenlerim var, Allah beni affetsin dese, yarıya insaf edeceğim. Şimdi senin başına, öbürü de ne yaptı? Sen dedi, niye Cuma saatinde programdasın Hoca Efendi? dur dur durdu, hastayım mastayım, kalabalığa giremem. Vurdumdan mikrop girerse şöyle olur, uçağa binemiyorum zaten. Peki dedesi, bir de bir şey demedi. Biraz sonra benim laflarım dedi, cübbeli böyle diyormuş senin için falan duyunca bir sinirlendi. Şimdi burada zaten adam nerede böyle olur? Sinirlendiği zaman. Ayağına basmadan evliya gibi falan kibar bedeni beyefendi. Bas damarına bas bas bağırıyor. Nasıl alimsin? Onun için bana bena nereden not verdi millet? Teketekten ne dediler? Ya taş olsa dayanmaz. Sana neler ettiler? Sen yine ne yapmadın? Hiç sinirlenmedin. Değil mi? Sinirlenmek... Lüzumu var mı hakkı ispat etmek için fazla bağıran mı daha haklıdır akıllı olacaksın biraz sinirlenince ne dedi zaten Türkiye'de Cuma farz değildir işte şimdi Cuma kılmıyorsan tamam mikrobu anladık hastalığı anladık kal orada da kal orada şimdi benim lafımı deyince sinirlendi Cuma farz değil dedi şimdi işte bu öbürü kafası açık ne dedi baş örtmek farz değil. Ya şimdi böyle olmaz ki, böyle din olmaz ki, iman olmaz. Ben seni bir yanlış yapıyorum. Birisi gel, yalnız ben böyle insaflı bir hoca gördüm. Rahmetli oldu da. Adam barak adam demeyeyim ismini şimdi. Bayağı bir büyük adamların şeyhi yani. Şu anda da meşhur adamların şeyhi. Onun e, halifesinin halifesi şu anda televizyonlarda falan TRT, MRT'de ahkam kesiyor. Halifesinin halifesi. O da sakal falan yok. Sakal da bırak altı yüzük takmış şövalye. Böyle. Ben de yedi yaşındayım falan. Ya yedi 7, 7 yaşındayım çünkü havuza atladım şeyde boğuluyorum. Yüzme bilmeden havuza atladım demek tam biraz delilikte de varmış yani. <gülüyor> Yalova'da termal ötele götürdü babam. Otelinde havuzu varmış. Ulan bu suyun ne kadar yedi altı yedi yaşta az değil ki deli misin ya. Gitmiş atlaşayım şey babama çıkartmasa kaldım dibinde. Belki de bu lermeden ölsem daha iyiydi o da başka. Ondan sonra babam da bana met ediyor diyor böyle bir hoca başlıyor kasetlerini getiriyor eve 6-7 yaşta dinletiyor onu bana ben de tabi dedim sakalı var mı bu kocanın halbuki işte şimdiki öyle olsa demem de dedi ki yok başver bunu dedim bir de beni dövdü mü ne etti falan hocam falan sen bizim de tabi İsmail Aradan, efendi bu kafada değil ama de tabi orada da hepsi alim değil antik antik adamlar var Şimdi de var mesela, İhvanlar.net mi ne, ihvanlar net, ihvanlar.com net de var, com da var, hepsi var yani. Şimdi, ben Dubai'de alimlerle resimler koymuşuz ya, şimdi Cübbeli Hocanın e, Dubai'yi ziyaretlerinde gözden kaçan bir husus. İhvanlara baksana. Adı İhvanlar, ha? kendileri ihvanlar değil, ne oldukları belli değil. Çünkü adama diyorsun ki, kimsin, telefondaki çıkan yok. Ya elin tutmak istiyorum sana da elle tutulan gözle görülen bir şey misin yani <gülüyor> telefon açıyorsun yok hani siteye ihtar çekeceğin site yok site var adam yok ya bunlar nasıl adamlar türedi memlekette ya ondan sonra şimdi orada yazmış ki cübbeli hocanın şeyinde kaçan bir husus ne oldu orada hoca diye yazmış onları niye sarıkları yok işte tam yani yani İrticacı bunlar yani. Tam ya adam hafız, alim, evliya, sana ne? Sarığı o anda başında olmayabilir. Bu adam sarık düşmanı değil. Hepsi şeyh, veli, alim adamlar. Namazda değiller, bir şeyde değiller. Sarıksız durabilir adam. Takkesi var, örtüsü var. Bunların niye sarığı yok? Bu şimdi ehli sünnet kafası mıdır? Hayır. Efendi Hazretlerin görüşü müdür bu? Ya, ne acayip işlere çabuk. Öyle ham sofular arasında mı? Bunlar istismarcı bunlar. Bunlar ham sofu olamaz. Ham sofu olmak için bir malzeme lazım. Bunlar malzemesiz. Bunlar fitneci. Şimdi Efendi Hazretleri'ne bir hafız geliyor. Kurra, yani aşere biliyor. Aşere on ile Kur'an okuyor. On vücud. Öyle kur. Efendi Hazretleri neye bakar? İsmet Garibullah Hazretleri'nin buyurduğu tavsiyesine bakar. Dehiyem hamili furkan zevatı. Ziyade tazım eyle, bul necatı, fıkıh bilen, Kur'an bilen, hafızlığı iyi bilen kişilere son derece hürmet et ki kurtulasın. Kurtuluşun, tefsir bilen, hadis bilen, fıkıh bilen alimlere son derece hürmet et. Demiyor orada takva olursa, olmazsa demiyor. Efendi ona bakar. Ha ona be, sen sakalını bıraksan iyi olur der mi? Der. Ama kalktığı zaman ne yapar? hürmet eder. O onun elini öpmek istese efendi onun elini öper. Ne yapar? Hele özellikle hafız ve alim ise o gelen sakalı bile yoksa pantollu ceketli ise ki ben şahit oldum. Bazı kere ilim ehli ise hakikaten kapıya kadar onu kendi gider kapıya kadar. Niye? Risale-i Kutsi'ye buyruluyor ki Kur'an'ı ezberleyenlere, fıkıh bilenlere son derece tazim et. Efendiden biz bunu gördük. Şimdi Efendi Hazretleri adamın eline eğilir, hürmet eder. Yanındaki hizmet eden de onun sakalı yok diye adamın elini tutar böyle. Boykot yapıyor yani. Ya kardeş Efendi Hazretleri bu adamın elini öpmeye eğildi. Sen niye kazık gibi duruyorsun, baston yutmuş gibi duruyorsun? Sakalı yok diye. Ya bu, bu yobaz mı ya? Bu yobaz ya. Senin şeyhin hürmet ettiği adama sen edeceksin adamın imanı var, adamın Kur'an'ı var orada bir mekruh işleyebilir bir haram diyebilir, bir günah işleyebilir senin de dır dır gıybet ediyorsun dedikodu ediyorsun, senin de bin tane günahın var, onun bir günahı görülen günah olabilir, senin bin tane görülmeyen günahın olabilir, ne biçim kafa bu benim orada görüştüğüm adamlar Abdurrabb'in Nezzari Hazretleri Şazeli Şeyhi oradaki resimde olanlar İsebni Mani Yeri Nakşi Şeyhi ne adamlar, efendi Hazretlerini itibar ettiği adamlar sen şimdi efendim adamın sanki affedersin kıçağı açıkmış gibi sarığı niye yok? Gözden kaçan bir husus. Ay ne büyük bir ehl-i sünnet itikadı meselesi buldunuz yahu. Sizin netinize de komunuza da be. <gülüyor> Cahili cühela. Şerefsizlik yapmayın. Efendi Hazretlerin cemaatini istismar etmeyin. Efendi Hazretleri'nin oraya da şey ediyorlar. Tefsirin meali bize vereceksiniz. Biz yayınlayacağız. Oraya da kalkmışlar kavga ediyorlar orayla. Mahkemelik olmuşlar. E kardeşim sen kimsin? Bir gel görüşelim ne istiyorsun? Görüşmeye adam yok. Yani çok dikkat edin. Memleket provokasyonları açık. Şu anda İsmaila adına. Efendim benim adıma. Efendim marifetin efendinin adına. Siteler kuruyorlar. Yalan yanlış Efendim görüşler söylüyorlar Ortalık zaten toz duman Atiz itizine karışmış Kendilerini önce kabul ettirirler Senelerce takva geçinirler Görsen hari Hazreti Ali şehit eden adamı görsen Sabaha kadar namaz kılıyor sen yatsan o yatmaz Namazları saldatmasın Kılık kıyafetleri saldatmasın Şianın ajanları dolu Şianın ajanları dolu şu anda bile giriyorlarmış Şia'nın adamları, eli Sünnet kıyafetiyle Suriye'de ehl Sünnet'i kesiyorlar. Çünkü ehl Sünnet ne desin? Bizi ehl Sünnet yapıyor ya bunlar desin. Halbuki Şia ehl Sünnet kılığına giriyor. Çok acayip durumlar var. İçimizi azanlarsa bilir. Geçen ben haberler aldım bazı medreselere girmişler. Talebe kılığında giriyorlar, Şia'yı meth etmek üzere yani ama Şe kendilerini çok takva gösterecekler sonra memleketi parçalayacaklar bölecekler. Şimdi tehlike nedir? Hristiyanlık niye üçe bölündü? Hristiyanlığı üçe bölen yani ne işte Ortodoks, Katolik, Protestan. Bunları üçe bölen kim? He? Yahudi. Bunu Hristiyan kendi üçe bölünmedi. Yahudi üçe böldü onu. Neden? Baalus bu ne paalus? Bu adam Hristiyan oldum dedi. İsa benim içime girdi dedi. O kadar ibadet etti. Onları böyle gördüler baktılar. Biz tefsirde yazdık bunu. Efendi Hazretlerimizden yazdık bunu yani. Bütün fırkalara efendim kendini öyle sevdirdi ki Hristiyanlığın merkezinde ibadetten de o kadar e, yemedi, içmedi dediler uçuyor. Ondan sonra kendini intihar edecek Ölmeden evvel dedi ben işte öleceğim. İsa'ya kurban olacağım. Şudur budur. Üç kişiye ayrı vasiyet etti. Hepsine teke tek. Etek. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Birine dedi ki İsa Allah'tır. Dedi ben öldükten sonra açıklarsın. Öbüne dedi İsa Allah'ın oğludur. Tamam mı? Üç şeye böldürdü bunları. Üçünü de birbirinden haberi yok. Öldükten sonra o dedi bana bunu demişti. O dedi bana bunu demişti. Hepsi de yani doğru söylüyor ama herif canını da verdi ama Hristiyanlığı üçe böldü şimdi de adam şiiyim diye gelmez vehhabiyim diye gelmez adam ehli sünnetin koyusuyum diye gelir şalvarı cübbeyi giyer bayram hocayı şehit eden neydi bayram hocanın kalbine bıçağı sokan neliydi şalvarlı cübbeliydi Şalvar, cübbe, sarık, sakal sizi aldatmasın. Ehli sünnet itikadı... ...itikadını izhar eder... ...ona da bakmayın. Aşırı hareketler... ...ifrat, tefrit... ...radikallik... ...adam beğenmemek... insanlara akır görmek... ...kendini üstün görmek... ...efendi hazretlerinin sevdiklerini sevmemek... ...efendi hazretlerinin gösterdiği insanlara... ...efendim hakaret etmek... ...dikkat edeceksin bunlara... Sen bunlara dikkat etmezsen nereye gidersin? Batıla gidersin. Efendi hala hayatında hesabım dediği, sevdiği seçtiği, değer verdiği yanında efendim bu, bulundurduğu alimler var. Mübarek insanlar var. Vekilleri var. Türkiye'nin her tarafında da var. Yani kendisinin bizzat yanında olanlardan bahsediyorum. Sonradan tabi binlerce çoğaldı o. Hepsini şu andaki gençler efendinin yanında imkan bulamadılar ama efendinin yanında olan insanlar belli alimlerimiz belli büyüklerimiz belli şimdi e sen şimdi bu dar darbeleyen bu insanların aleyne giden adam efendinin yolunu savunabilir misin düşmanımı seveceksin sonra beni sevdiğini söyleyeceksin nasıl akıl nasıl fikir bu? adamlar sarıkları yokmuş da efendim bunlar gözden kaçmış İyi, ben gideceğim adama herkese İstanbul'dan sarık götüreceğim bir de şey gördüğümün kafasına geçireceğim ya o zaten benden alim adam namaz kılarken sarıyor veyahut oradaki hükümet düzeni var orada resmi dairede ben görüşmeler yaptım resmi dairede kılık kıyafet şeyi var o zaman sarıklılar da vardı e Şimdi ben adamın sarık sarıp sarmadığına göre e adama sen eli sünnetsin değilsin denir mi haşa yahu bu yol değil nereden geldin buraya He? Hayır ihvanlarına nereden geldin be mübarek? <gülüyor> He? Ha? Havuza atlıyorduk tabii. havuzdan çıkamadık hala, neyse çıkalım şimdi. Ne oldu, ne He, söyle de, mübarek adam sen direkt gir devreye. Belki adam öldü orada, beni mi bekleyeceksin ya? 34FZ 5036, 34FZ 5036, ağzın arkadaşın gelinin anasın var Evet. Yani o zatı söylüyorum, ee, o alim çok da halim değildi ama alim idi, vaiz İstanbul vaizlerinden. Ee, yani aşık idi biraz, seven ehli beyti falan çok sever. Şimdi gittik oradan, baktım ki şimdi e, bir masanın başında saz çalıyorlar. Saz çalan biri geldi, dedi ki Hoca Efendi hangi makamdan çalalım dedi. Ben işte 6-7 yaşındayım falan. Gitmişim oraya babam. Ben biz öbür masadayız falan. Babam dedi ki, e ee yanında da bir kadın var açık. Onun yanında da bir kadın var, o da açık. Yaşlı bir kadın var, o da açık. Olabilir. Bak şimdi açık diye ben ona Müslüman değil diyebilir miyim? Eli sünnet değil diyebilir miyim yani? Diyemem ki. Eli sünnetin itikadı böyle değil. Amele girer. Ondan sonra neyse biraz durduk. Babam dedi ki, oğlum dedi ne var? Senin bazı kasetleri. Getiriyordum dinletiyordum ya sana. Bir de işte ya azar yemişim ya dayak yemişim onu da bilmiyorum. He bu oca hoca dedi. Ben dedim mi ben sana mi bunda iş yok. <gülüyor> <gülüyor> Sus dedi ya. Ne olacak? Dedi gel sana elini öptüreceğim. Neyse gidelim Ondan sonra bir de geldim parmakta da şövalye yüzük altın Neyse ben tabii şey... El öpmek lazım. Yaşı büyük, şudur öpersin. Hoca adam, alim adam. Çoktan vefat etti. Efendi Hazretlerine gittik cenazesine. Hatta istare yaptı efendi cenazesine gidelim mi? İstare de gidilsin buyuruldu, gittik. Ondan sonra... E, bu şimdiki birçokların şeyhinin şeyhi yani. ha Bizim İsmet Baba gibi yani. Şimdiki meşhurların isimlerini verecek neler var bende yani. Ondan sonra efendim ama adamı şundan beğendim adam olduğunu dedim hocam ne var dedim bu altın yüzük karam değil mi babam da bir bozuldu mosmor oldu şimdi adam şindik öbür hoca gibi olsaydı cuma zaten Türkiye'de farz değil derdi veya öbür karı gibi olsaydı şimdi ben de hiç durmam ha dedim ki bu dedim altın yüzük karam değil mi dedi ki haram dedi Dinler mi ya falan? Ya Allah affetsinleri biz dedi falan Bak Baksın, işte kibir yok. Kibir hakkı kabul etmektir. Orada senin bilmediğin rivayetler de var bilmem ne. İhtilafı meze bir şeylere soksaydı, ulan bu hadis geldi. Hangi mezhebe ihtilaf olacak? Ama ben de o zaman o ilim yok tabi. Ben de ben de de çok ilim şimdi de yok. Ben gelme gelse bir alimsuzdur. Ondan sonra dedim ki bu müzik de dedim bu cübu. Sazlar, cazlar, makamlar... ...hocam ne oluyor dedim ya. O ihtilaflı dedi. Çünkü onda var bazı ihtilaflar... ...şeye göre... ...Nablüsü'nin var, Gazal'in var, Şafii mezebinin var... ...var bazı ihtilaflar şartlarına göre. Halbuki şey E bu kadınlar niye açık dedim bunlar ya. Ben de çok kabaymışım ya. Çok kabaymışım. Şimdi çok kibar oldum. Şimdi kürsüden kabayım aşağı mi çok kibarım. Çünkü buna hakkı konuşmak geridir. Yalakalık geridir ama aşağı indi mi? herkesden aşağı indin. aşağı indim. Dedi evet dedi örtünmek dedi farz şart dedi işte bunu. Kar, birisi de yaşlı yani çünkü karısı da peki de değil. Neyse mesele. Dedi bu nerede okuyor dedi babama dedi İsmaila'da okuyor. Tam yerinde dedi. Orası doğru kapıdır dedi. E şimdi ben bu adamın amelinde bir iki noksan olsa bile bir iki derken baya da mühim noksanlar da var ama Dolu müridi vardı Amerika'da Amerika'da o kadınlar Müslüman olur, abdest aldırırlar, ayaklarını yıkarlar. Fatih abisinde bütün karılar, kızlar çırp çıplak onu abdest aldırırlar ve meşhur bir şey. Vardı bazı ama milleti de Müslüman etmiş idi. İki üç uçak Amerika'dan geldi o zaman Müslüman olmuş Cenaze. <gülüyor> Mesele o değil. Ama işte böyle aşıklığı da vardı. Hatta dediler ki, e, vefatından sonra gözünün üzerine ölmüş adam gözün üzerine Kerbela taşını çok Ehl-i Beyt sevgilisiydi Kerbela taşını vasiyet etmiş de, üzerine koyma olabilir caizdir yani Hz.Hüseyin'in sevgisinden falan ölü, öldükten sonra gözünden yaş geldiğini herkes söylüyor öldükten sonra halbuki ölü gözünden yaş hoca evinden aş çıkmaz derler yani hocalar anca yer yedirmez manasında ölü gözünden yaş hoca evinden aş lafı var ölü gözünden yaş çıkmış adamın ya öyle de bir hoca efendi Allah rahmet eylese zaten bakanlar kurulu kararıyla da büyük evliyanın yanına gömüldü yani türbeye gömüldü mübarek adam yani aşk başka bir şey muhabbet başka bir şey adam bir sevgiden bir şeyden sildirebilir hepsini mevla biliyorsunuz mevla faşa kadın bir köpeğe e, sulamakla Allah teşekkür etti affetti kadını hiçbir ameli de başka zikredilmiyor bu halde yani şimdi Mevla'nın ne, kimi nereden kazandıracağı bilir ama itikadi konularda musamaha yok amelde musamaha var namazın kazası var zekatın telafisi var efendim her şeyin edası kazası var tevbesi var istihbarı var şefaati var Mevla'nın rahmeti var affı var ama i̇tikatta samaha yok. Onun için şimdi yol ehl-üstret itikadını muhafaza. Ortalık karışır, karışacak. Daha da karışabilir. Biz bundan sonra kaç sene yaşarız belli değil. Yaşadığımızda daha da neler göreceğiz. Ben, ben o zaman şeker hastası oldum. Öleceğim zannettim. İğneyi kendim başıma yapmaya çalışıyorum. Her dakika iğneci nereden bulacağım günde üç iğne? Dedim ölüyorum herhalde çünkü iğneyi de zor batırıyorum dedim. O zaman böyle ince uç iğneler yok. Koca iğneyi batıracağım falan. Dedi efendigar bu dedi Ahmet dedi sen dedi hastalık adamı öldürmez dedi. Sen dedi senden çok çekeceğimiz var. Sen yaşayacaksın deli bana Ondan sonra efendim eee bir kere yine böyle acayip padişahlar, fitneler, kargaşalar, ortalık karıştı. Ee, Medine Eminevere'deyiz, Hazreti Osman Efendimizin mihrabının orada falan Tabi evliyaullah çok şey bilir. Elini böyle yaptı. Neler göreceksin neler? Ondan beri de 15 seneyi geçti bu. Öyle bir şeyler görüyoruz ki daha da neler göreceğizi bilmiyoruz ama öyle buyurduğuna göre bir şeyler görülecek çok şey daha var belki yaşayacağımıza da delalet eder. Ama fitneye kapılmamak meselesi. Kütük gibi gelen sele kapılıp da efendim gitmemek meselesi. Tutunabilmek meselesi. Sebat edebilmek meselesi. İstikamet meselesi. Sorun burada. Yani adam alim adam cahilden beter olmuş. Veli dediğin adam zalimden beter olmuş. Ya bunları gördük, yaşadık yani. İmrendiğimiz, kıskandığımız, Efendi Hazretlerine bağlılıkta zirve, Efendinin yanında titremekten canı çıktı öldü ölecek, buna kadar Efendiye bağlı dediğimiz adamlar, Efendi anlamaz ki dedi ya. Şimdi bunları görünce diyorum, ya Rabbel aklımıza mukayyet ol, kalbimize mukayyet ol, imanımız, itikatımız sen muhafaza ile. Yani o adamı da şimdi herkes veli biliyor mesela. Yani adam nasıl bir veli, gece gündüz uyumaz, 30 sene 40 sene ben şahid. Devamlı ibadet. Efendi deyince ölüyor. Şimdi de diyor ki işine gelmeyen bir şey olduğu zaman efendi anlamaz. E bunu da rastladık buna da rastladık. Onun için tutunabilmek meselesi. Ben ondan dolayı korkuyorum yani deccal çıktığı zaman ne kadar anlatmasak az yani. Müslümanlardan bir, bir kısmı deccala iman edecek. E çünkü ona göre neler gösterecek deccala iman edecek. Bu zamanda bunları görünce Hiçbir şey yokken ortada adam fitneye kapılınca efendi hazretleri biraz sohbet etmiyor biraz evde duruyor diye hemen itikadı bozulmaya başlayınca bu teccalı görse ne olur yani kebek teccala de taa sen ilahsın derli ya ben ne yaptım ki bunlar yapıyor içeri odadan evet onun için kardeşler setekunu fitenin yakında fitneler kopacak el kâidu فيها o zamanda oturan hayrun min el maşi yürüyenden hayırlı olacak. Bel maşi yürüyen hayrolu min el koşandan hayırlı olacak. Yani ne demek fitneye ne kadar az bulaşabileceksin. Koca Hazreti Ali Efendimiz baş edemedi bu fitnelerle ya. İlmin kapısı. Evliyanır reisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve İlimde Hazreti Ebubekir Ömer'den üstün. Hazreti Ali Efendimiz ilimde Ebubekir Ömer efendilerimizden üstün. Hazreti Ömer derdi Ali'nin yaşamadığı bir dönemde yaşamaktan Allah'a sığınırım. Bir fıkıh meselesi çıkıyor Ali çözüyor derdi. Ama fitneyi çözemedi ya. 5-6 sene 4-5 sene halifelik yaptı. Devamlı savaştan savaşa mübarek oturamadı ya fitne haricisi çıktı, şusu çıktı, şiisi çıktı. Neler çıktı ya? i̇bn Abbas Hazretleri ne dermiş ona? İbn-i Abbas da biliyorsunuz Resulullah Efendimiz'in Allah'ım a'limu din ve fekkuu din ve tevil. Tefsiri öğret dinde fakih et. Duasına mazal olmuş. Hazreti Ali Efendimiz, ya Ali derdi. ilimde takvada yani sofulukta, zühtte, vera'da eşin yok. kabına yetişilmez. Ama siyaseti bilmiyorsun derdi. Çünkü neden? doğru gittiği için takıya yapmaz taviz vermez işte siyaseti bilmiyorsun. bu siyaset içinde de Hz. Muaviye Amr ibn As Mughira Bin Şube radıyallahu anh'ım onlar da sahabe hepsi ama onlar da deha Arap'ın Arap dört dahisi diyorlar e şimdi Hz. Ali Efendimiz ilim çok, takvalık çok zühd çok, keramet var her şey var. Ama karşı tarafta Hz. Muaviyeler hakkında söylemiyorum aşağı. Karşı taraf dediğim Yahudi fitnesi, Şia fitnesi kendi taraftarları işi karıştırıyor. Hz. Hüseyin'i şehit ettiren onlar Irak'a çağırdılar bir sana biat edeceğiz. Babandan sonra gel seni halife dayan edeceğiz. Söz verdiler sonra yardımsız. Bıraktılar. Kerbela'da susuz bıraktılar. E sen Hz. Hüseyin orada şehit ediliyor 70 kişilik aile-i ehli doğan hazaratırı Sen bunu çağırdın. Binlerce, on binlerce Hazreti Ali'nin şiası var orada yani taraftarı. On binler, yüz binler. Hepiniz ölseniz ya Hazreti Hüseyin ölene kadar. Hazreti Hüseyin'e gidene kadar hepiniz o kılıcın önüne geçseniz ya. Ezilseniz ya oralarda. Neredesiniz? Ey gidi zalim şia. Taraftarız dediniz. Ya, futbol takımının taraftarı kadar olmadınız be. Hazreti Ali'nin taraftarı izliyorsunuz. Futbol takımında sizden fazla mücadele ediyorlar. Taraftarlar. <gülüyor> Hazreti Ali'yi de ettiler. Perişan ettiler. Gittiler saldırdılar şeye. Ordular hiç saldırmadan anlaşma yapılacakken o efendim, Hazreti Ali'nin tarafındaki azgınlar başlattılar harbi. Harbi harp başlamayacaktı. Saldırınca tek taraftan bu sefer harp başlamış oldu, patlamış oldu. Ya? Meseleleri bilmek lazım. Tarihi hakikatleri iyi bilmek lazım. Tarih tekerrüden ibaret diyorlar. İbret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi? Ders almak lazım. Aynı fitnelere düşmek tehlikesi var şu anda. E zaten Yemen'den tut, Irak'a kadar her taraf. Şia-Sünni, karışık fitne devam ediyor. E bir de bu Selefi denen hariciler. Bunlar da o gavur oldu, bu gavur oldu. Herkesi öldürmek caiz. Kesin alsın diyorlar. Cık, burada harici fildes. Şu anda Şia var. Mutezile? Var mı Mutezile? Mutezile var mı? Temsilci ki. Türkiye'de Mustafa oldu kafaları işte. Kader yok diyenler. Kader yok diyenler Mutezile. Anladın? Ondan sonra Cebriye var. Yani biz tit elimizin titremesi gibi kendi elimizde değiliz. Allah ne istiyorsa bizi onu yaptırıyor. Bunlar cebriye. Bu kafa. İlahiyatta cebriyeci profesörler var. Her şeyden mevcut. Efendim. Sahabeyi sevmeyenler. Yalnız sevmeyen sevmeyenlerdeki sıkıntı şu. Ben eli sünnetim deyip de Hazreti Muaviye'yi sevmem diyenler. Sıkıntı nerede? Burada. Siz de bunu anlamıyorsunuz. Neden? Adam eli sünnetim diyor. Hanefiyim diyor. Hanefim diyor ama Mustafa İslamoğlu ondan sonra ne diyor? Hayız kadın camiye girmez diyen müçtehitler Yahudilere etmiştir diyor. Halbuki hayız kadın camiye giremez diyen kim? Dört mezhebin bütün müçtehitleri beraber söylüyor. Hepsine ne diyor? Demiyor İmam-ı Azam Yahudilere etmiştir. Ama lafın arkası ne? Hayız kadın camiye giremez diyenler Yahudileşmiştir diyor. Bütün mezhep dört mezhebe Yahudileşmiş diyor sonra da diyor ki sünniyim ve haneviyim ben buna karşıyım sen de ki şiiyim gel konuş takıya yapma sen ben muaviyeyi sevmem deyip ben sünniyim ama sevmem deme ben sünniyim deme ben şiiyim de o zaman konuşmak olur ama bu takıya ile nereye kadar gidilir Allah bizi takıya yapmaya mecbur etmesin takıya çok zarurette olur ama can tehlikesi bir yerinin kırılacak edilecek dayanamayacağın işkence vesaire vesaire orada bile hazmet amel etsen şehit olursun e, ruhsatlı amel müsaadesi olabilir Hazreti Ammar'ın başına gelen gibi ama böyle ortalık rahat hiçbir şey yok milleti kandırmak için ajan gibi araya girmek için milletin itikadını sonradan bozmak için efendim takıya yapıyorsun bu böyle takıya olur bu caiz mı bir şey? sevmediğine seviyorum diyorsun yalan Sevdim dediğini sevmiyorsun yalan. Hepsi en büyük haram. E, Takiyelik bir şey yok. Ama Müslümanlar bunların hedefinde şu an. Parselasyon başladı. Memlekette kaç tane televizyon? Şu anda yeni yeni uyduda İslami kuruluyor. Hep arkası İran almış. Ama görünüşte bizim tanıdığımız cerneklerden biri. Arka planda yavaş yavaş girişimler var. Başladı. Burada İslam merkezi. Allah'ım nasip etme ya İstanbul'u Türkiye'yi koru ya Rabbi. muhafaza muhafazayla ya Rabbi. Amin. Bölücülere destek verenlerden bizi muhafazayla ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Dinimizi bölenlerden, vatanımızı bölmek isteyenlerden. Amin. Ya Rabbi sana sığındık sen muhafazayla ya Rabbi. Amin. Durum böyle. Fitne çok. Ama çok karışmamak lazım. Bak işte Dün o çocuk öldü 10 14 yaşına. Allah rahmet eylesin. Ne zaten bula yermiş ya yermemiş. Ya Bercim mi ne adı? Efendim. Rabbim rahmetiyle, lütfuyla muamele senin ailesine sabır versin Allah Teala. Zordur evlat acısı, çok zor bir şeydir. Kim olursa olsun efendim. Vatandaşlarımız e şey mi? Ondan sonra öbür Kirazlı çocuk öldü. Burak mıydı? Burak. He Burak o çocuk öldü mesela. Allah ailesine sabır versin. Ecir versin. Allah rahmet eylesin. Kabirleri nur olsun. Efendim okuyalım ruhlarına bir şahadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh. Allah ım. ulaştır kabirlerine ya Kurtuluşlarına vesile eyle ya. Amin. zulmen öldürülen de şehitlik meselesi hadis-i şerifi de var. Bu tabi iman olduktan sonra haksız öldürülme iman şartıyla. Haksız öldürülen şehittir iman şartıyla. Dolayısıyla Şimdi mesela haberlerde ne diyor? Anası demiş ki e yani gitme oğlum demiş. Demiş şuralarda karışıklık var bir çıkayım bakayım demiş. Babası demiş çıkma demiş falan. Şimdi hadis-i şerifine buyurdu. Oturan yürüyenden hayır. Otursa ha tamam bu eceldir. Otursaydı ölmeyecekti denmez. O munafık lafı olur. Ama şunu demek istiyorum. Meraklı da olmamak lazım. Şurada ne var? Burada ne var? Asayiş polisi misin? He? İstihbarat mısın? Nesin Hacı Efendi sen? Vatandaşım. O zaman camiye. <gülüyor> Evin en iç odasına İlzemu ecvafe buyutikum Kunu ehlase buyutikum Fitne karıştığı zaman evlerinize daim olun. Bazı kere camiye de gidilmez. Ortalık çok karışırsa. Üç gün haccaci zalim zamanda veya sonradan e, Yezid'in adamları olabilir Medine'yi bastılar Harre vakasında 10 bin tabiinden 10 bin alimi kestiler 10 bin Medine'le Medine'yi helal ettiler kadınlarla tecavz ettiler Efendimiz Aleyhisselam'dan 30-40 sene sonraki işler ya şu işlere bak ya yine bu zamanda bakıyorum da o zamana göre biraz daha az geliyor bana. Yani o ne olmuş ya? Harre vakası meşhur. Üç gün Ravza-i Mutahara'da namaz kılınmadı. Mescid-i Nebevi'de ezan okunmadı. E ne yapacaksın? Resulullah ve ne buyurdu? Fitne çıktığı zaman evlerinizden ayrılmayın. E ne yapacağız? Evinizde durun. Hacı Zekeriya Efendi, Muhammed Zekeriya el-Bukhari Hazretleri. Buyururdu. hazret Zaman bu zaman derdi. Zemanü sükut Konuşmama zaman Ve mülazimetil buyut Evlerden çıkmama zaman Vel kut hatta la tebut Ölmeyecek kadar yemek zamanı Evliya Allah böyle imanını kurtardı gittiler Bu karışıklıktan millet dinin imanını kaybedecek Kim ki inanacağını şaşırdı ya Dün ak dediğine bugün kara Dün alim dediğine bugün zalim Dün zalim dediğine bugün alim insanlar kime inanacağız neye güveneceğiz şaşırdı kaldılar elhamdülillah bize yine güvenenler var bir sana güveniyoruz hocam diyorlar yanlış konuşuyorlar daha güvenilecek çok adam var Allah sayılarını arttırsın ama yolda durmak sabit olmak lazım. sabit ama evde durduk dururken geldi evi bastılar şimdi bir de oda var Fein duh ala sizin birinizin evi basılırsa silahlı adamlar orada tararken tehcibeceymişler neymişler taraya taraya kimce babası anlatıyor o çocuğun ya diyor polis yokmuş şey yok taraya taraya geldiler diyor dün o bura şeyden Burak mıydı burçak bırak yani taraya taraya geldiler diyor çocuğu taradı gittiler diyor yani e şimdi. Geldiler evi bastılar. Allah muhafaza. Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza ilerisiniz. Çok dua edelim. Ama biz hiçbir zaman saldıran taraf olmayalım. Bize Allah'ın emri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emri odur ki sizin birinize evine girilse ne yapsın? fe'lekün ke hayribne-i Adem'e Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi davransın. Kabil şerlisi katil oldu. Habil aleyhisselam boyun eğdi. Yani ben sana saldırmayacağım. ayeti Kerime de beyan ediliyor Kur'an'da. Maide suresi olacak. Le'im besatte ileyye yedeke litektüleni Ma ene abbasitu yadiye ileyke liaktulek sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatmayacağım inni eghafulla rabbel alemin. ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmaktayım in uridu ente bi ismi ve ismi katakun min ashabin nar ben senin hem kendi günahını hem benim de günahımı taşıyarak beni öldürme ve katil cinayet suçunu işleyerek cehennem eshabından olmanı istiyorum. İstiyorum derken, razıyım anlamında değil. Sonuç oraya gidiyor yani, beni öldüreceksin yani. Ama ben seni öldürmem fırsatım olsa da. Çünkü sen, benim cinayet suçumu alısın, cehennemi boylarsın. Ve zelge ceza zalimin, zalimlerin cezası cehennemdir dedi. Habil Aleyhisselam'ın sözü Kur'an'da geçiyor. Onun için buyurdu? Sizden birinizin evine girilirse bile, Adem'in iki oğlunun, Hayırlısı gibi oğlum. Yani ne yapmayın saldıran taraf olmayın. Ha, nefsi müdafaa yok mu var? Tabii ki var. Hanımını müdafaa var, malını müdafaa var. O orada öldürülürsen de şeyitsin. Ama saldırma yapmayın. Değil mi? Bana o zaman silah ben askere de gidemedim çürük olduğumdan. yani şeker hastalığımdan çocukluğumdan beri işte silah kullanmayı da bilmiyorum mesela. Bir bana dediler, sen bir silah bulundur. Niye? Caydırıcı olur. Ulan neyi caydırıcı olur? Ben atmayı bilmiyorum ki zaten. Efendi Hazretleri'nin babasına dediler, silah atmayı, tüfek atmayı biliyor musun? Biliyorum dedi. kaldırır atarım dedi böyle. E şimdi, bir de taşıdım belki de bir gün iki gün. Bir şey verdiler şey ruhsatlı o zaman. Sonra sattık onu bir polisemine. Ondan sonra ruhsatlı silah kılsın ha? Ya kardeşim, zaten çekmeyi bilmiyorum, ateşlemeyi bilmiyorum. Bir de şey zor şey falan. Elim zaten her tarafım ağrıyor. Hiçbir şey yok. Ya ben bunu niye taşıyacağım hamallık? Dediler adam biri silah çekerse ne yaparsın? E ben kelime-i çekerim dedim. <gülüyor> yani ben adam silah çekse ben zaten onu kalkıp öldüremem ki. Huyum da yok. Yapamayacağım iş yani. Yapamayacağım iş. Kün Abdallah el-Mektul. Allah'ın öldürülen kulu ol da. Ve la gün Abdallah el-Katil. Allah'ın öldüren kulu olma buyurdu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ortalık karışabilse de, yani önümüzdeki seneler, yıllar neler getirecek? Ama biz tahriklere kapılmayacağız inşallah. Bir defa bunu söyleyeyim. Ehli sünnetle istikametten ayrılmayacağız inşallah. Efendim, hepden kafana silahı dayadılar da, ehli sünnetten çıktım, dinden çıktım falan... Çıkmadım dersen öldürürseler, şehit olursun. He, Yasir Hazretleri gibi Sümayev Valide gibi. Dersen ki çıktım dersen, Ammar Hazretleri gibi, yine mübarek bir adam olursun, değil mi? Ama daha sana da bir şey demeden evvel, hemen höt dedikleri gibi de ben şerhacı değilim. Deme ya bu kadar da korkak olma. Komser dedi ya, komser de bizden bir adam yani Müslüman bir adam. Ya diyor aldık diyor bir dernekten mi nereden, o zaman tabi bo, ortalık karışık falan. Şimdi oradan polisler sorular soruyor. O diyor bir tanesi diyor şeriatçı mısın, şimdi o diyor ki yok yok şeriatçı değilim şeriatçı olmuyor. Ulan dayak atmadılar, sopu atmadılar, bir şey etmediler, niye şeriatçı değilim diyorsun, kafanı mı kestiler şimdi, ruhsatlık yok, şey yok. Ulan ben de dedim ki ulan ne yalan konuşuyorsun, şeriatçısın işte dedim diyor. Bak şimdi yalandan çakacağım sana bir tane diyor şimdi. Yani baktı ki bu sefer ha, komiser bizden falan E tabi falan Biz de Müslümanız <gülüyor> Benim de babam müftü deme başlar zaten Herkes gavur olan yok zaten Gavuru da yakalatsan o da sana ne diyecek Dedem müftüydü <gülüyor> Doğru zaten herkesin dedesinin ennesi mutlaka Müslüman olduğu için Kiminin babası sapıtmış kiminin bir yukarısı Belir Onun için efendim Takıya el yok taviz elüzüm yok Ruhsatla amele müsaade var Gereği olunca gereği yokken de ben de siz dedim DHKP'ciler taramaya başladı aa ben de DHKP'ciyim falan manyak mısın nesin ya ne oldu yani şimdi hemen yolda rastladık diye kehur ya. olacağız ya Allah Allah. bu kadar da yalaka bir millet de var bizim Müslümanlarda yani hemen ortalık karışır hemen sıvışır yani öyle de olmaz Allah dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin Ay. bu kadar konuştuk Yanlış gördüğünüz bir şey var mı? He? İleri geri ifrat, tevrit olan bir durum var mı? İstikametten ayrılan bir noktaya rastladınız mı? Siz bir eleştirmen olarak Bu kadar senedir vaz dinliyorsunuz sokaktakinden daha iyi eleştirirsiniz yani He? Estağfurullah taşın çıkınca yine koca ileri gitti falan der <gülüyor> Sizi bilmez miyim ben siz? Sizlere çok uğraştım Sizle çok uğraştım ama biz feda olsun feda olsun, hizmet helal olsun değer bir şey, değer bir şey. namaz kılan, o başlıyor, şur bizim işimiz emri bilmem abi elhamdülillah, bak facebook bir milyonu geçtik elhamdülillah değil mi? Allah artırsın inşallah, bir milyon nedir ya? bugün kıçını açanın üç milyon takipçisi var ulan kıçını açan üç milyon takipçi var. bu kadar vaaz ediyoruz, bir milyona yeni çıktık yazıklar olsun size yine ya bir met edeyim derken yine saydırırım çünkü haklıyım ben. Sokakta soyunanı 4 milyon tıklıyor ya. Biz ne yapıyoruz biz burada ayet okuyoruz, zaten okuyoruz. Dinleyen yok ya. Neyse, artık çalışın. Tebliğe devam edin. İnşallah Rahman. Efendim? Şimdi Sakarya merkez elli idare ediliyormuş bu ihvanlar Net. Ücretsiz uygulamalar, eserleri bilmem neleri, e, hırsız olursam ben de ücretsiz veririm. Şimdi maliyetim zaten sıfır. Senden çaldım kitabı. Olsa da hayrıma dava dağıtıyorum. Ulan hırsızın hayrı olur mu? Allah Allah. Adamın kitabı telifi var. Sen helallık almadan efendinin mealini koyacağım internete. E senin ne hakkın var buna? Bu kadar uğraşılmış edilmiş adamlar kağıtı var, evrak var, matbaası var. E bunu bir zengin finanse etmiyor ki. Ona göre bir maliyetim bastı falan mesela. Sen telif hakkını nasıl izinsiz kalkarda efendim bastırırsın. Ben ücret almıyorum ki Ücret almıyorsun ama hırsızlık yapıyorsun Neden? telif hakkı diye bir şey var İslamiyet vermiş bu hakkı Allah Allah Ondan sonra bağış ve destek istiyorlarmış ee, İşte efendinin bazı hocalarının Adını kullanıyorlarmış Para topluyorlarmış Bazıları yine yani bizim adımızda Televizyon telefon ediyorlarmış Televizyon kuracağız yardım istiyoruz Hocanın adına Baya böyle bir telefon var arananlar olduğunu şu anda ben duydum ondan sonra arıyorlarmış o şey nerede lalegül'den arıyoruz efendim şuradan arıyoruz buradan arıyoruz şimdi şöyle bir sıkıntı var diyorum ki size bu lalegül de bunu anlayamamış mübarek adamlar şimdi 5-10 tane ayrı telefondan arıyor bu sefer arananlar e, kim nereden aradığını bilmediği için e, lalegül'den deyince de sen değilsin nereden diyecek kaç tane eleman var doğru mu nasıl düzelir ha bak bizimkilerin yeni aklı başına gelmiş keşke iki ay evvel size sorsaydı <gülüyor> e ne biçim adamsın diyorlar ki biz şimdi üç gündür düşünüyoruz bulduk 30 e gün daha hindi gibi düşün o zaman yani böyle bir tehlike var arıyorlar o yanı bu yanı yardım topluyor para topluyor biz böyle bir şey toplamıyoruz yani telefonla şundan bundan millete şey, televizyon kuracağız para verin böyle bir şey yok Biz size verdik Ahmet Yesevi Derneği'nin hesap numaraları yazıyor bizim sitelerimizde de resmi hesap numarası, yatıran oraya yatırsın televizyonla alakalı da konuşmuyorum buranın hizmetleri var, genel hizmetler var Burası halılar geliyor, halılar seyredecek, aşağısı yapılacak dünya kadar projemiz var yani hizmet edilen sahalar var E tamam, yardım adresi verdik size resmi Biz gayri resmi kimse sizi ararsa buna nasıl da icabet edersin şimdi bir numara vermişler 0-212'den 702-04-44. Tekrar tekrar söylüyoruz. Sade bu numaradan aranırsa lale gül oluyor yani. 0 212 702 0444 Arandığı zaman telefona bakacaksın işte. Neneleri kandırırlar, yaşlıları kandırırlar, hırsız doldu memleket. Ama bu istismarları önlememiz lazım. 0 212 702 04 -44. Sizi arayacak numara. Sizin arayacağınız numara değişmedi. Yani He o Eskrimber ilan ettiğim yani. O sizi arıyorsunuz, buluyorsunuz ya evet, 444 34 68. O sizin aramanıza bağlı şeyler. Ama sizi arayacak numara teke indi. Ondan sonra bu şekilde Efendim, bunu bildiriyoruz. Buna dikkat edersiniz inşallahü Rahman. Bu fitneleri önlemek babından. Şimdi büyük bir e, ders oldu dolu ayet hadis okundu ama bir madde okuyalım bugünkü maddemiz nedir kaç fayda vardı he hatim esam hazretleri 8 fayda kaçını okuduk he 2 mi 3 mü 3. Fayda. faydayı okuyalım dualarımızı yapalım <Sessizlik> ben insanlardan herkese baktım gördüm kim diyor bunu Hatem Hasan Hazretleri. Ye cahil dünya baktım herkes dünya menfaatini toplamaya yığmaya çalışıyor. Mal, mülk, mansıp, makam, evlat hep dünyalık. Çevre bu çevre edinme meselesi de acayip. Bazen sohbete de geliyor çevre edinmek için herkesin bir derdi var. Dünyayı topluyor, tüm ve yumuşık unsur onu tutuyor, gabuzan yediği eliniyle sıkıyor. Yani cimrilik ediyor, sadaka vermiyor, fakir fukaraya vermiyor, hayır hasenat yapmıyor. Baktım, durumu böyle gördüm. Şimdi bir insan dünya malı için çalışsa, helalından kazansa, fakat niyeti sadaka vermek, hayır yapmak olsa buna müsaade var mı? He? Yani zaruretin kadar, yiyeceğin kadar para var. veyahutta da gelirim var, veyahut da işin o kadar. Bundan biraz daha fazla veya nispetle yani orantılı şekilde fazlaca çalışacağım fazla para kazanacağım neden niyetin nedir şimdikileri biraz yalan konuşurlar bakmayın hizmet yapacağım zekat vereceğim derler öyle vermezler de ama hakikaten niyeti sadaka vermek ise ve zekat vermek ise ve hizmet yapmak ise bu adamın zaruretinin fevkinde kes bütün gayret etmesi müsaade var mı He? Sizin fetvanız muteber yani. Fetevai fıkhı diyor ki ibadet için köşeye çekilmekten bile bazı alimlere göre daha faziletli. <gülüyor> i̇badet için köşeye çekilmekten çünkü ibadet lazım fayda kendine. Fakir bu kararaya tasadduk müteaddi. Yani başkasına faydası var. İslam'da her zaman başkasına faydalı olan ibadetler Sırf kendine yarayanlardan üstündür bunu bilmek lazım. Yine diyor, bir kere hac yapan kişinin nafile hac yapmasındansa efendim o parayı sadaka vermesi bir veche göre, bir veche göre. Bazı görüşlerde eftaldir Çünkü bir kere hac yaptın tamam. Hani şimdi bunu deller ama onu niye derler Hacca gitme de gideceğine parayı ver derler Onlar çapıktır. O farzın yerini hiçbir sadaka ödemez. Ama hoca ben ne var? Ben umreye gideceğim, hacca gideceğim. Tamam git. Ee, eğer durumun müsaitse oraya ayırdığın para kadar da ne yap? Fakir fukaraya hayra ayır ki ikisi birden olsun. Yani şükreden zengin mi sabreden fakir mi Kuvvetli görüşlere göre sabreden fakir eftal olur. Ama bazılarında da Şükrü beceren zengin, çünkü fakirin sabrı da bazı kere mecburiyetten olur. Sabretmese ne yapacak? Ama zenginin şükrü daha zor olur. Çünkü her türlü imkanı var azması için. Azmayıp şükredebiliyorsa ki şükür İslam'ın tamamını yaşamaktır ha. Ya Rabbi şükür demek değildir. O zaman şükreden zenginin o kadar geniş imkanlar içinde istikamette kalması da fakirin zaten imkanları dar bir günah yapacak para bulamıyor. Dolayısıyla zengin olup istikamette kalanın da zorluğundan dolayı. Hele bu zamanda. Bu zamanda takva üzere olanlardan e, orantıya bakarsanız zengin mi çoktur fakir mi? He? Çünkü takvaya daha yakın. Uygun para yok. Para yok takvalığı bozacak kadar. Onun fakirlerdeki takvalık daha çok olur. Çünkü zengin de azdırıcı esbab çok. Fethemeldü ben düşündüm. Fikavli Hatem şu hati düşündüm. Bu Hatem Hazretleri ne acayip bir şey. Baktım herkes parayı yığmak, topladığını elinde sıkıp tutmak üzere. Mevlane buyuruyor. Ma'inde kum fedo, Sizin kasanızdaki, kesenizdeki, cebinizdeki tükenir. Ve ma'inde bak Allah'ın katındaki baki kalır. Şimdi sadaka verişen kimin eline geçer? Mevlamızın kudreti. Mevla'nın bizim gibi eli yok aşağı. Vermezsen kimin yanında kalır? Senin yanında kalır. Mevla ne ki? Yanındaki tükenir. Yanındaki tükenir. Neden? E, ya yersin bitirirsin. Ya diyersin eskitirsin. Ya birine verirsin. Ya çaldırırsın. Efendim, yemezsen de ölürsün. Yine bitirirsin. Başkalarına, varislere o halde sen o zaman bir de yemediğin paraları stok yap yap yap, sonra varislere bırak, varislere bırakmak caiz değil demedik. Hatta geçen de bir hadisleri okuduk ki onları dilenci yapmaktansa çoluk çocuğu da muhtaç bırakmamak eftaldir. Ama sen sadakasını, zekatını, hayrını, hasenesini yapmayıp biriktirdiğin malda nesin? Ölür ölmez senin hiç istifaden kalmayıp hepsi varislere intikal edeceği için bedava, ücretsiz onların hizmetçisi ve işçisisin böyle de avanak hiç görülmemiş yani kendi yediğinden hadi neyse paraları biriktir hepsini bırak öl git bu çok avanak ücretsiz işçi o paraları korumak kolay mı kazanmaktan daha zor korumak ama verdin Allah yoluna bunun kalıcılığı sürekli helak olur mu Tehlike yok. Telef olur mu? Tehlike yok. Yanar mı çaldır mı? Tehlike yok. Bütün bankalar batsa, Amerika'nın borsaları çökse, Asya, Avrupa her yer çökse, Allah'a gönderdiğinde paranın kaybolma tehlikesi var mı? Ama burada biraz fazla paran olsa ne yapacağını şaşırıyorsun. Mal yılan. Febezeltü mahsuli Ben de gayretimiz minet dünya, dünyadaki bütün sahi gayretimi bezlettim. Livejhi illaiteala. Allah'ın rızası için feferraktu bütün e, malımı mülkümü dağıttım. Beynel mesatini fakirler arasında sana hepsini dağıt demiyorlar. Zaten deseler de yapmazsın. Onu biliyor zaten hocalar. Hocalar onu bildiği için öyle demiyorlar. Zekatınızı verin diyorlar. Sadakanızı verin diyorlar. Ama Allah hepsini dağıtmış olabilirler. Yani onlar dağıtıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, vefatından evvel hemen birkaç kuruş para vardı hemen bunları dağıtın. Uyuyamadım o para orada dururken. Hep dağıttırırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun makamı farklı. Li yekuna zikran li Allah Teala. Allah katında bana azık olsun diye dağıttı. 3. fayda buymuş. Şimdi buradaki vaazdan maksat hadimi hazretleri diyor ki bize şimdi ticaret yapmayın mı dendi? He? Mal kazanmayın mı dendi? o mu dendi şimdi bize Denmedi. burayı da yanlış anlamayalım neden hadime hazretleri buyuruyor ki insanın kendisi ve çoluk çocuğu için kazanması sadaka vermek için ki sevap nefsi ve çoluk çocuğunu ihtiyaçtan kurtarmak için kazanması ne ne far yoksa ne olacaksın yük olacaksın millete dilenci olacaksın yani o da haram bu haramdan kurtulmak için haramın karşılığı da farz. Mecburuz geçinmemiz için. Çoluk çocuğun afakası için. Bundan dolayı alimler ne buyurmuşlar? Talebülme aş. Bu Mescidin kenarında zikirle meşgul olmaktansa helal rızık talebi. Yani buna şey sen. Mecbur durumdaysan. Helal rızık talebi yoksa ben kenarda oturayım. Teşbih mühendim alayım. Zikir çekeyim. Cemaattan biri hacı efendi de beni görür. Aa ne mübareksin der. Gelir belki bana halatı sorar, bedava para verir. Al bu da cebini açtık, çoluk çocuğuna falan. Mübarek adam, bu niyetlen tekke köşesinde oturmak günahtır. Millete yük olmak günahtır. İnsanların en hayırlısı insanlara yük olmayandır. Ama sen hakikaten tevekkülelisin. Hazreti Ömer döneminde emindir, Allah'ın mecmai'ni. Azı kalmamışlar, bir şey almamışlar, yanına para almamışlar, gelmişler hacca. Nereden, Yemen'den mi bir yerden? Millete yük olmuşlar ona diyor bana bakacaksın Ona diyor bana vereceksin E siz nesiniz necisiniz biz tevekkül ehliyiz Dedi az Ömer Olacak dedi Siz dedi tevekkül ehlisiniz Teekkül yemek demek Tevekkül Allah'a tevekkül Siz ne tevekkülü dedi ya Siz teekkülsünüz yiyicisiniz dedi ya İslam'da var böyle bir şey dedi siz? Çalışmayacaksın etmeyeceksin millet bana baksın diyeceksin Bu yok Ama Şeyin sağlam İtikadın sağlam, tevekkülün sağlam. Atukad geldiğine bir oldu yalan çıkmış Sahra'ya ibadet ibadet, yemek yok, içmek yok falan Allah Allah sözleşmiş. Gelip adam ağzıma zorla sokmadan diyelim yemeyeceğim. Gel Mevla göndermiş adama, adam gelmiş yemeği önüne koymuş. O yine Allah'a söz vermiş ya adam zorla sokmadan yemeyeceğim, Yemiyor. Ölecek. Yemiyor. İlla adam gelmiş zorla parçalamış, etmiş ağzına zorla sokmuş da öyle yemiş. Çünkü neden? Mevla ile sözleştim diyor. Ya onlar manevi makam sahibi. Senin gibi mi? Senin yemek dumanı kapıdan gelse yandaki fırından bir gün aç olsan Allah Allah hemen dervişliği bozarsın. Camiden çıkmasın yandaki ne dersin? Kaç gündür daha açız ya e Demeyeceksin ağzına zorla sokacak da öyle. De. Mübarek adam. Adamlar Allah'a nasıl söz vermiş? Adamlar Allah'la nasıl anlaşmış? Senin gibi, benim gibi mi? Hemen bir bahanelerle falan. İbrahim Adem Hazretleri camiye girmiş. Yatsıdan sonra kalmış, kaç gün kalmış, yemek yokmuş şey yok. İmam korkmuş. İmam korkmuş, ölürse camide üstüne kalacak diye. Gelmiş demiş ki, terviş demiş o Koca İbrahim Nebi E demiş. Ee. demiş e yav demiş kaç gündür buradasın demiş. E ee, neyle geçiniyorsun demiş? Mevla bakar demiş. Mevla herizko hal Allah demiş. Ya herizko hal Allah da demiş. Burada öleceksin başıma kalacaksın demiş. Ne olacak? Yiyeceğim, içeceğim Yok. Tanışın şu mu? Yok. E sen demiş çık biraz kazansan e ne yapıyorsun? İbadet yapıyorum. E demiş çıksan biraz kazansan da yemek yesen daha olur demiş bu ibadetten. Niye? E çünkü ben sana ya ben sana gelip dedim mi ki açım? Yok. Yemek istiyorum dedim mi? Yok. E senden bir şey isteyen yok. Hoca efendi sana ne oluyor? O evhamlanmış yani. Kaç gündür duruyor ya yememiş içmemiş getiren götüren diyor. Ondan bahret demiş. Şu karşıda bir Yahudi var ya demiş. He o Yahudi bana söz verdim. Sen camide nerede durursan dur ben iki pide getireceğim günlük işe. Ha demiş. O Yahudi söz verdiyse tamam demiş o zaman. Tamam, rahat demiş. Ya hoca efendi ne var demiş. Allah söz verdi rızık Allah dedim. Rahat durmadın demiş. Yahudi söz verdi iki pide deyince tamam oturabilirsin istediğin kadar kal cami açık dedin demiş sen de şu Allah'la kullar arasındaki sefirlik vazifeni, imamlığı bıraksan da demişti, ticarete dönsen daha eftal olur demiş. <gülüyor> ya Allah dedi diyor, rüzgarla. Ama adamın, İbrahim Ethem'e adamın imanı hiç kimseye kalkıp da der mi ki açız ya üç gündür? Demez. E sen de o makamdaysan buyur otur cevabının köşesinde. Ama ondan sonra ona buna bakacaksan, ondan sonra millete kızacaksan Ulan yemişler, şişmişler bir de namazda eğiriyorlar. Biz burada açlıktan zikir yapıyoruz. Ne ya Allah Allah git sen de eğir. Bana ne? tervişim <gülüyor> diye öyle numaralar yok. E İbni Mes'ud radıyallahu anh buyuruyor. "Ey yuvara culin talibe şeyen. Bir adam bir şey getirse ila Medine'den medeni Müslüman, Müslümanların şehirlerinden bir şehire. Sabiran muhtesiben." Yani o yolda katlanacak sabır Allah rızası için. Şimdi gümrük Türkiye'ye dışarıdan mal ithal ediyorlar, hepsi gümrüklerde malları takılıyorlar, diyorlar bana o ben dua et bize, gümrükte malımız takıl. Allah çözsün. Allah Müslümanların meşru canım, adam getirmiş faturalı makbuzu getirmiş, gümrükte ay geçiremiş. <gülüyor> yani zorluğu var. O Eskiden de gümrük yoktuysa da diyelim ki yolda getirmek mesele var, öyle uçak tır yok ki. Sabretmiş, sevabını Allah'tan beklemiş. Allah rızası için efendim milletin ihtiyacı olan ürünleri Müslümanların bir şehrine getirmiş. Febe'a'l-si'riyah yani günlük karını kurtaracak şekilde satmış. Fahiş fiyatlarda koymamış. Ken an'de Allah zerrecel bir menzil şu şüheda. Allah katında bu adam öldüğü zaman o yolda şehit ne aynıdır Ticaret yapan. Şey gidiyorlar ya. Çin'den bir şey getiriyor, oradan bir şey götürüyor buradan bir şey götürüyor. Müslümanların şehirlerinden bir şehire. Oraya dikkat. İstanbul Müslüman şehri mi? He? Elhamdülillah. Elhamdülillah. O zaman İstanbul'a işte Türkiye, Müslüman beldelere mal getirenler ticaret için inşallah o yolda Tüm Mekar'a sonra ayet okudu Mevla buyuruyor ki teheccüdü farz etmedim. Niçin? Farz etsem zahmet olurdu ben biliyorum kullarımdan kimisi cihatta olacaklar, kimisi de yeryüzünde ticaret için seyahatte olacaklar, yorgun olabilirler. Bak kurban olduğum ayette ona bile temas ediyor. Ha tabii hem ticarettedir hem yoldadır hem teheccüd kılıyor. Nurun da nur olur ama tabii Mevla farz etmedi bunu. Farz etmemesindeki bir sebebi de ben biliyorum ki kullarımdan e, seyahat edenler ticaret için gidenler var. Bir insan ticaret için seyahat yapsa Veyahut da ibadet için, şey ya kabir ziyaretleri için, Allah dostları ziyaretleri bu ilim için, bunlar büyük şeyler. Ama ticaret de efendim, helal lokma için veya sadaka vereyim, hizmet yapayım niyetiyle olursa, onu da Mevla ibadete sayıyor. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem, ''Men talebe dünya helalen, bir adam dünya işinde helalından kazanmak isterse, ve alin meseledi, dilenmekten kurtulmak için.'' ''Ve sâin alâ ''Çoluk çocuğunu yedirmek için'' ''Ve teattulan alâ cîrâni'' ''Konu komşusuna da bir iyilik yapabilmek için'' Öyle ya, durumun olsa ki senden Fakir fukara bir şey isteyecek. Sen ondan beter olsan adam senden ne isteyecek? Kurş Tefendinin rahmetli dediği gibi. 40 tane dairen var diyordu. Ne çöpçü gibi giyiniyorsun? Güzel şalvar cıbbe takım yap şöyle. Şalvar cıbbe güzel kumaştan falan. Kelli felli ol bakayım. Öyle derdi bazılarına. Niye? Sana dilenci gibi duruyorsun be derdi. Halbuki trilyoner zenginci derdi. Fakir seni görünce senden kaçacak fakirden bir şey istersin diye. Fakir korkacak. Biraz zenginliğini göster de yani adam da bir şey istesin ya. ya bazı uyanık zenginler var öyle. Hiç. cemaatın içine bir bakarsın dilenci zannedersin. Sonra trilyoner çıkıyor. İstemesinler bir şey diye. Ya ya konu komşuna da verecekse bir şey kazansan insanlara faydan olacaksa kazanda le bir adam dilenci olmayayım çoluk çocuğumu helalından yedireyim konu komşuma cemaatime hizmet edeyim diye dünyayı helalından kazanmak için çalışırsa le kıyallâhe ve cûkel kameri leyle bedri onun yüzü Allah'a kavuştuğu gün dolunay gibi parlak olacak işte bak yani dünyayı kazanmak da ticaret yapmak da kötü bir şey ama niyetin ne ondan sonra amelin ne niyetin ne ben öyle çok biliyorum hizmet etmek için zengin olalım dediler sonra zenginde oldular ama şimdi bakıyorum hizmette yoklar bir çoğu kayıp bir çoğu veremiyorlar vermiyorlar e şimdi o zaman bu cevap olur mu olmaz e çünkü sen bunun fazlasından verecektin yani vermiyorsun Müslümanlar, muhtaçlar var. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Et tacirus saduk ihşaru yevmel kıyamet ma'as sadiqin. Sadakatli, doğru konuşan, yalan konuşmayan tüccarlar. E bunun uzun bir hadisi var. O Bursa'da önümüzdeki Bursa dersinde gelecek. Yalanla alakalı ders devam ediyor orada. E efendim o ticaret yapanın e, bu müjde yermesi için daha başka şartlar var. Kıyamet günü sıttıklarla şehitlerle beraber haşrı olacak inşallah. Efendim yine kitaplarda eserlerde zikrediliyor men vekafe ve medelletin. Bir adam zelil duruma düşerse ne demek? Yani kendisini mahcup edecek ortamlarda bulunursa niçin? fi talebil helal, helal talep etmek için helal ızık arayayım derken şanla şerefine yakışmayan veya hatta itibarınız edilecek bazı haller başına gelse, benim de başıma geliyor mesela. Bense diyorum güzel dükkanım var, diyorum dükkanda şu var bu var. Sonra bana diyorlar hocam ben de bu reklama giriyorum. Ya ben sohbetten para almıyorum, bir şeyden para almıyorum. E, babam çok zengini iflas etti. E, ben ne yiyeceğim? Ben helalından yiyen adamım. cemaattan da para toplayıp yemem. E, ben e, o zaman ne kitabım var, değil mi? Kitabımdan telif alıyorum. Demiyor muyum size? E şimdi dükkana bir şey getiriyorum. Efendim koku getirdim. Şu dur budur. Hakkında hadis-i şerif varsa bir fazilet varsa onu söylüyorum. Yoksa tabii hakkında ayet-i hadis bir fazilet olmayanı da pazarcı gibi çarçamba pazarcısı değilim. Ama hakkında bir fazilet var. Çörek otunu söylüyorum sana. Çünkü kitabını yazdım da söylüyorum sana. Ama benim o bulduğum çörek otun farkı var diye söylüyorum sana. Farkı fark ettiysen zaten arkasını arayacaksın arkasını aramıyorsan zaten ben de getirmeyeceğim. Kurtulacağız. biliyor muyum? Ama ben sana fayda vermek istiyorum. Çünkü o kitapta yazdığıma göre bunlara deva olması lazım. Olmuyorsa çörekotun ham maddesinde bir sıkıntı var. E çünkü hadis-i şerif mucizedir. Niye bendekine fayda ediyor sen de etmiyor? Ben bunu söylüyorum sana. Ha, burada şey duruma düşüyorum. Mesela şimdi e, ut kokusu getirdim. Kendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Hikmet Efendi Hazretleri, Saad Efendi Hazretleri'nin halifesi, Efendi Hazretleri itibar eder. Ondan dinledim bunu. Rasulullah Sazem bu ticaret yapsaydım koku ticareti yapardı. Menefak esirli zeymalifi tıip ve maşrat. İmam Şafii buyurdu adı yallahın malının üçte ikisini kokuya harcasa kullanma kullanma. Malının üçte ikisini kokuya harcasa israf etmiş olmaz. E yok canı basana ilim veriyorum ben şimdi sana. He ondan sonra. E ben şimdi. U diye satıyorlar getirdim baktım efendim gramı şusu busu 100 lira 110 lira bir baktım anlamasam götürcem tabii bir kere öyle bu Necdet efendi blakantar ha bizim Necdet'e beni ama bu arakadan bu da bana çok iyilik yapmayı seve yaptı <gülüyor> sabet kureciden gitti 2000 riyale u aldı Şeyden. den medine dem e sonra baktım ki 2000 riyal çok para ve lakin koku şey değil. Tabii bu niyetiyle kazandı. Ama aldatan kendini aldatır. Kandıran kendini kandırır. Bu adam iyi niyetiyle bana hediye yaptı yani. Tabi tutturduğu da var çok aldığı şeyle. Ama orada bir kere öyle bir şey. Ben de yanındaydım yani. O anda ben de anlamadım. Sonra bir geldim otele şey ettim. Bir dakika sonra çıktı. Ulan hakiki bir günde, bir, bir gün iki gün durur. Bu nasıl çıktı bir dakikada? Sulu boya gibi bir şeymiş. Hindistan'da da öyle kaldık bir. Yani ucuz dedik oradan. Ya ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti demişler. Ya şimdi koku. Ben bunu dedim ticaret. Kendim de ilk olarak ticaret böyle yaptım ut getirdim şimdi. Bizim dükkana burada da var şimdi. Hint ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hadi Şerif Bukhari Müslümde de var. Buhari'den atıyorum sana. Fil udil hindiyyi Hint udunda. Seb'atü eşfiyetin yedi türlü şifa var. Şimdi bu yedi türlü şifayı alimler incelemişler. İbni Hacerler, Şarihler, bu yedi şifa nedir? Sonra saymışlar, bazı kitaplar yediden yetmişe gitmiş, bazıları ikide kalmış. Ama zatürresinden, ciğerinden, e, beyninden, damarından efendim, saymış saymış. İdrarı söktürmekten, kanı çoğaltmaktan dolu meseleler. Ama esas mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa konuşur, uzun buyurur. Hint Udu'nda ne var? Yedi tane şifa var diyor. Bunun tafsilatını vermemiş. Yalnız bir hadiste vermiş. Bize Atülcem pastalığı için vermiş. Bir de çocukların kulağında bunda çıkan bir yaralar için vermiş. İkisini bir hadiste başka rivayet var. Cabir hadisinde radıyallahu anh. Şimdi bunu incelediğin zaman ne var? Mesele ne? En çok koku nereyi uyarıyor? beyni uyarıyor. Beyin neresi? Hani adam felç olmuş, ayağını tamıyor. Ne diyorlar? Ayağında damarları tıkalı değil, hiçbir arıza yok. Beyin komut vermiyor. Şimdi ben Bukhari'ye bakarım, ben Müslüm'e bakarım. Şimdi bana dediler şu udu bu udu, dolu getiriyorlar. Gittim orada da dedim bak ben anlarım. Maldan anlarım. Kendimle mal bir adamım ama maldan anlarım yani. Dedim kardeşim şey o bana diyor ki bu daha ucuz sünep. Ya kardeşim tamam da sen? Şunu diyorsun bunu. Diyor. Kaç çeşit tutlar var. Şerif diyor ki Hint. Niçin? Ud nereden indi? Udun aslı nereden geldi? Cennetten geldi. Ve Adem'u unzilemâ'u'l-udû vel asa asası incir yaprakları, hacel esved kimle beraber indi? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam nereye indi? Serendibe Serendib neresi? Sri Lanka şimdi. Ayak ayağının izi bile duruyor dağda. E şimdi bütün o oraların kokuları nereden? Hint'ten. He? Kahve Yemen'den geliyor. Bütün kokular Hint'ten geliyor ya. Çünkü cennetten iniş ilk orada. Ha şimdi bunun bir de tahtası var. Tahtasını küçülerçin buhurlarsın. Onda da var o tahtasının çorbaya katarsın. Öyle var. Veya onun hakikisi ise Burnuna sürmedanlık yaparsın. Burnuna bir damla. Damlatırsın mesela. Şimdi bunun 40 dülü melhem var. Direkt cilt hastanı deriye yarayan melemin içine katarsın yağı. Dolu dolu dolu kitaplarda çözüm var yani. Ben onu bilmiyorum. Ben neyi biliyorum? Şimdi Vahil Hoca, Vahil Hanbeli Hoca diyordu ki ben 100 yaşını geçmiş dolu alim gördüm doksanlık yüzlük hepsine sordum uzun ömür ve yaşamanızın sebebi olarak bana bir şifre verin dediler ki Ud. hepsi alimlerin dediler e, ne yapıyorsun burana biraz sürüyorsun burana biraz sürüyorsun ama şey, öyle bir şey ya da eline sürersin ama şimdi buralarda da ne oluyor hakiki olduğu zaman deriyi acıtıyor deriyi yakıyor tahriş ediyor onun için çok fazla süremez. Zaten de pahalı. Çok fazla süremeyeceğim belli zaten. Çok az az süreceksin. Peki de şişenin dışından böyle yalarsın. <gülüyor> Ama kardeş çok azı da olsa bir sene gider. Bir sene, Ne yapacaksın bundan? Ha şimdi ben bunu ucuz edeyim sulayayım Bizi aldatan bizden değiller. Hadis-i şerif hindudu diyor. Hindudu değil de de sen dersen ki bu hindududur. Bizi aldatman gışçenâ. Bizi aldatan bizden değiller. Eş arkadaşlar dedi ya bu 3 gram da çok oluyor pahalı olduğu için bunu da bir buçuğa indirelim. Ya alan 2 kişi alsın bir buçukta kendi şeysin. Şimdi bu sefer zaten şişeden şişeye zayi olacak gidecek. Ama ben bir ticaret yapayım dedim hayatımda diyelim ut getirdim. Hayatta bir kere kendi elimle bir ut getireyim dedim. Ben sana burada ne anlatıyorum? Beynine özellikle ibadet zamanı seccadeniz yün olursa hakiki yün. Hatat Mustafa Efendi, Erzurumlu Mustafa Necati Hazretleri Medine'de demişti ki bana seccaden hakiki gün olsun efendim şeyi de udu amberi de secde ettiğin yere sürersin. Günlerce çıkmaz derdi. Tam da secdede burnuna geldiği için kendini firdevselada falan cennetül mevada da zannedebilirsin. Hakikaten seccadede kötü mu adamın feyzi kaçıyor ya. Yani. Seccadede bir feyiz geldi. Yani Bazı kere öyle oluyor. Halbuki sıkmışlar tabii kokuları falan şeyleri. Sıksınlar da adam da onu bilmeden bir geliyor Allah ne kokular aldım bugün falan diyor burada diyor ruhaniler var falan ama ruhaniler de seviyor melekler kokuya geliyor niye diyor ki soğan sarımsak yiyen mescidimize gelmesin? sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ben haram etmiyorum ama ben yiyemiyorum niye yiyemiyorum cibril melek geliyor bana melek gelmese yerdir çünkü melek gelmiyor kötü koku ağzında varsa melek gelmiyor ama ut kokusuna diğer bazıları da var Melekler, ruhaniler çok geliyor, çok seviyorlar. Melekler geldiği zaman rahmet geliyor. Dua ettiğin zaman amin diyorlar. Günah yaptığın zaman Allah versin diyorlar. İstihbar ediyorlar. Meleklerle en büyük irtibat nereden? Koku da. Bütün virtlerde vefler yerde ne diyor? İlla kokulayın, tüçüleyin. Koku güzel olsun ama bazı kokular var tabii. Yani bizim hacılar, hocalar da ucuz eti yanisi yani. Bir koku sürüyor, nefesim kesiliyor ya. Ya kardeşim kimyasal mimyasal bunlar bunlar. de hassastık var mesela. Koku da reddedilmez bir şey de diyemiyorsun adama. Bir de boş bulunup burnuma götürsen yandım ya. Bazı kere üç ay öksürdüğüm oldu. 3 ay öksü hasta oldum ya. Yani böyle adi de kokular kullanılıyor mesela. Yani şimdi bil bil'udil hindiyi. Siz Hint udunu bırakmayın. Bukhari hadis. Ha şimdi ben pazarlama yapıyor mıyım? Yapıyorum. Burada da ayıp oluyor mu? Hiç ayıp olmuyor. Neden? Helal kazandığımı gösteriyor. Cükkayı millet bana ay hocasın diye cebimi dolduran yok. Ben çoluk çocuğumu dilendirmemek, kimseye muhtaç olmamak için helalından para kazanıyorsam. Var mı bunda bir soru? Orada sana ilim veriyor muyum? Veriyorum. Param olursa para da veririm. Verdiklerim de vardır bilirler onlar. Ha o zaman bir kimse diyor helal talep edeyim derken kendini alçaltacak bir noktada durursa. Ya sen koca cübbeli uçasın. Efendim şudur budur sen onu söylüyorsun şunu alırsınız bunu almasın. E kitap söylüyorsun dergi söylüyorsun söylerim. Millete fayda var. Benim de helal geçimimdir. Helalden geçiriyorum ben sohbetten para almıyorum. Girerken bilet kestik mi size? Çıkarken de mecbur musunuz bir şey alma? He? E değilsin. E, ne var o zaman? Aa. Ama yine de insan biraz utanıyor mu? Biraz utanıyor tabi. Ve cebetle öl cennetü. Helal rızık içinse cennet vacip oldu diyor. Niye? Kendini alçaltacak bir konumdadır ama helal peşindeyse cennet vacip olur. Siz de utanmayın. Çok korkmayın. Helaldan utanmayın. Haram yapanlar utansın. Efendim, dini istismar edenler utansın. He? Milleti soyup savana çevirenler utansın. Hacim hocayım diyerekten, yok okuyacağım, yok üfleyeceğim de. Ne kandırıyorlar milleti ya? Nuskalar parayla, onlar parayla, bunlar parayla. Bizim hiç öyle işimiz yok. Allah için su dağıttık geçen, kendi paramızla dağıttık hepsini. He he, ben kendi cebimden veririm. Hatta dernekten arkadaşlar dedi, biz de verelim. Yani rakamını söylemeyeyim, dörtte bir... Beşte dördünü ben verdim. Beşte birini onlara izin verdim. Sudur dedim. Su hayırdır dedim. İyi su çünkü mesela. E param olsun ben sana su vereyim, yemek vereyim. Değil mi şimdi? Ama şimdi öbür türlü senden dilenesem olmadı ki bana. Ya O yakışmaz esas. Allah muhtaç etmesin. Ama dernek için yardım. O benim için değil. O derneğin hayırları çakalır. Televizyon kurulacak sen bir bağış yap. Bana ne? Radyo kuruldu sohbet dinleniyor. Ben para mı kazanıyorum? Sohbetten para mı alıyorum ben? Radyodan para mı alıyorum? Yok. Millet namaza başlıyor. Sevabı kime? O ilk başta kuranlara. Değil mi? O ilk başta kuranlar ebedi şimdi kazanıyorlar. Bütün millet namaza başlayan, idare etmiyorlar. Hepsini onlar kazanıyor. Çok da fazla bir kişi değil. 50-60 kişiler yani. Ama hep onlara gidiyor şimdi yani. Ben bile orada param var. İki hisse de ben aldıydım o zaman. Ama Allah kabul etti etmedi, o ayrı bir şey. Şimdi demek ki burada bu büyük zatın sözü efendim ben fakirlere dağıttım efendim e demesi vardı ki dağıttı. Yok olsaydı ne dağıtacaktı? Ben diyor birikimimi fakirlere dağıttım. O zaman birikimin olması için de çalıştım demektir. Bunu da yanlış anlamamak gerektir. Menbahtet haben fi'l kesbül halal bir helal kazanç için bir insan yorgun argın geceliğin evine gelirse ve cebetle öl ona da cennet kesinlikle vaciptir diyor. Bak işten geldiniz, hoca da çok uzatıyor diye bana kızıyorsunuz, bir kısmınız yorgunsunuz, bir kısmınız belki evdeki yemek bekliyor anım bir şey, burada yolda bir rastgele atıştırdınız ama gidince evde de yiyeceksiniz, en azından bir çay may bir şey içersiniz Yorgun argın eve döneceksiniz. Çoğunuz da işten gelmişsiniz. İşte yorgun helal kazanç yolunda yorgun geceleyen buraya da ahiret kazancı için gelmişsiniz. Siz bugün yükü tutmuşsunuz. Küfeyi doldurmuşsunuz. Her taraftan almışsınız alacağınızı. Cennet ona vacib olur. Vallahi anu razın Allah ondan razı olur. Diyor. Hepimizden razı olsun. Amin. Amin. Amin. İnşallah demiyoruz amin diyoruz Allah hepimizden razı olsun amin. bizi razı eylesin amin. rıza mahalline idhal eylesin amin. rızasına yakın eylesin amin. gazabından uzak eylesin amin. razı olacağı inançlara amellere muvaffak eylesin amin. cennetiyle cemaliyle müşeref eylesin amin. azabından gazabından emin eylesin amin amin amin, amin. evet Allahümme, Allahümme. Salli, ve salli ve sellim ve barik amin. ala seyyidina amin. Muhammedin Nebiyyil Emmi, Muhammedin emmi. El, -habibil El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahil, El -azimil cahil. Ve Ala Ali ve Sahbi Aman Ya Rabbi Şu salavatı Şu cuma geceleri sohbete gelmek Veya radyodan da dinlese buna eşlik edebiliyor Şu salavatı bir kere okusa Bunu unutmamaya çalışıyoruz Unutturmamaya çalışıyoruz Ne diyor alimler kabrine inerken daha mezara teslim olmadan aşağı, normalde birisi iniyor onu alıyor, oğlu yakını neyse ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde onu lahitleyen mezara kabul eden, teslim alan mutlaka Resulullah olacak diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere, bir kere fazla okusan ziyade ol. Şurada ne kazanıyorsunuz yani? Şurada oturmakla, gelmekle, şu salavatlarla salli ala Muhammed'in ve alâ aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi efendi kardeşlerim, kısaca bir dua yine ederiz ama Erba'in İdrisiye zaten sizde dolu. Yüzüklere yazdırdık. Bu yüzükler topraklanıyor. Şifre gibi saati vaktinde yazılıyor. Yani ne kıyyem kulli cevrin. Lem yerzav ve lemuhalitu fe alev yazıyor. Ey bütün zulümlerden arınmış olan Allah! Zulme razı gelmeyen, işlerine zulüm bulaştırmayan Allah! Bu İsmi Şerif Kimin elinde olursa, bütün belalardan emin olur. bizdilla Bu bir muhafazadır. Efendim İdrisiye'de daha nice böyle ilimler vardır. Herkes bana derdini açıyor. Ben de diyorum kardeşim, amel edeceksin. Ben hemen dua edip bu işi kurtaracak ha, gücüm yok. Ama İdrisiye'nin sonunda firist var. Kimin ne muradı varsa orada meseleye çözüm var. Bütün dertlere derman Allah'ın isimleriyle duadadır. Böylece dua edelim inşallah. Faizli muameleler zaten en son çıkan. Derya kadar ilimlerle dolu. Fakirlikten kurtulma dualarıyla dolu. Özellikle milletin merak ettiği fetvalara cevaplar var. Allah Teala istifade nasip eylesin. Amin. Şimdi, önümüzdeki 18 Mart Rumi takvime göre Salı'yı çarşambaya bağlayan, 19'a bağlayan gece Şeyh Maulaneyn Hazretleri, Moritanya'yı Fransızlardan kurtaran büyük mücahit ve büyük veli keşfetmiş veya başka Evliyaullah'tan nakletmiş ki kitabında şeller bir senelik şeller belalar musibetler olacağı bir hafta senede iki kere söylüyoruz. Bir saferin son çarşamba haftasında bir de Mart'ın ilk çarşambası. Şu anda Mart'ın kaçı oldu diyorsunuz ama eski Mart'ta yeni Eski Martla yeni Mart arasında 12-13 gün var. Dolayısıyla 18 Mart Salıyı Çarşambaya bağlayan gece ne olacak? Mart'ın Rumi takvime göre ilk Çarşambası. Önümüzdeki Salı yani 18'den ondan sonraki Çarşamba bir daha Çarşambaya kadar tehlikeli şeyler olabilir. Kendimize de sıkıntılar gelebilir. Ortalık da karışabilir. Büyük sıkıntılar da yaşanabilir şu anda bazı ayak izleri duyuluyor Allah beterinden muhafaza eylesin hiç bu zamana kadar böyle karışıklık olmamıştı bu kadar insan ölmemişti yani çok insan da öldü Allah imanla ölenlere rahmet eylesin kabile nur eylesin onun için ben sizi Allah için seviyorum ve ben bunları zaten senelerdir söylüyorum bu, bu sefer değil bu ama bu önümüzdeki de biraz şimdiden ayak sesleri hızlı gelmeye başladı 13'ün sizi seviyorum. Ehli Sünnet Müslüman kardeşlerimi seviyorum. Sevdiğim için de sizi uyarıyorum. Uyarıyorum. Sayfeleri de söylüyorum. Lalegül dergisi. Dergi değil kitaptır. Devamlı söylüyorum. Evet desteklerinize devam edin. 68-69. sayfeler. Akşam namazı 18 Mart Salı. Akşam namazını kıldıktan sonra. Yani arada dünya kelamı konuştun konuşamadın onu şey değil öyle evvabin gibi dünya kelam konuşmama şart yok ama akşamla yatsı arası olması uygun. Akşam Salı 18 Mart Salıdan sonra eve ne yapıyorsunuz? 12 kere Fatiha Şerife. Abdul Besmele'yle. Ondan sonra 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. Bu Sabah akşam üç kere okunuyor ama senede iki kere ne yapıyoruz bunu? Yüz kere. Bu yerde gökte kimse şey zarar veremez. Gök yere inse sana bir şey olmayacak inşallah. Ama sevdiklerine de okut. Onlara da zarar gelmesin inşallah. Ondan sonra yüz kere La havle ve la kuvvete illa billahi la alina Yalnız bunları biraz gözünüzü kapatın. sağ sola bakın Huzur üzere okuyorsanız Bismillahirrahmanirrahim. ezbere bilmiyorsanız 69. sayfada e onu yüzüne bakarsın ama huzur üzere okuyun ki tesir etsin. Ondan sonra 27 kere İnna Enzelnâ sure-i Celilesi zaten o şifresi Selamun hiye hatta matlabı selamettir inşallah. 27 kere evet ondan sonra Allahu salli ala seyyidina Muhammedin nebiyü'l ümmi ve alihi ve sallim teslimen bu da 70. sayfede bitiyor. Bunu bu 18 Mart'ta yaparsak sadece önümüzdeki hafta değil bir senelik belalara karşı sipere gireceğiz inşallah e zaten bu önümüzdeki bir sene de sıkıntılı geçeceğe benziyor çünkü e, dış güçlerin Türkiye üzerindeki emelleri e, gitgide kabarıyor karıştırmak istekleri artıyor e, Türkiye'nin düzenini bozmak isteyenler baya bir fırsat kolluyor müsait zeminler de oluşuyor Allah şerlerinden muhafaza eylesin. İç düşmandan dış düşmandan muhafaza eylesin. Onun için biz 68, 69, 70'e geçiyor. Derginin bu sayfelleriyle amel edeceğiz. Allah için sevdiklerimize duyuracağız. Bütün el kardeşlerimizin belalardan selameti içinde dua edeceğiz. Unutmayalım. Suriye'yi unutmayalım. Mısır'ı unutmayalım. Afganistan'dan tutun Irak'tan Doğu Türkistan'a kadar inim inim zulüm altında hapishanelerde zor durumlarda bulunanları unutmayalım. Biz bu kadar yiyoruz, içiyoruz. Bak şimdi evimize gideceğiz. İnsanlar kamplarda, çadırlarda efendim Filistinliler İsrail'in, Yahudinin elinde, e, Mısır'da öyle e, Müslümanlar, İhval-i Müslüm'ün hapislerde inim inim inliyorlar. Ne kadar zor durumları var bir bilseniz. Yani çok işkence altındalar yani. Siz burada rahat rahat oturuyorsunuz. Sohbet iki saat oldu diye de Az daha efendim isyan edeceksiniz ya. Vermek lazım size sopayı ya. Gel bakayım seni bir iki gün nezarete atayım. Sohbet mi kolaymış nezaret mi? Aa sohbet neymiş ya cennet parçasıymış ya. Ya ben hep sohbete gideyim beni bırakın hapisten çıkar. Şimdi hapistekileri af verseler şüpheliyen sohbetine giderseniz deseler her hafta imzayı da orada atacaksınız karakolda değil deseler. Gelir miler? Bütün hapistekiler ister. Tabi. Burası hapisten çok kolay. <gülüyor> O halde için aklınızı başınıza toplayın. Ya ilme devam edeceğiz, ya hizmete, efendim, cihada emri bilmarıfa devam edeceğiz, ya da bak etrafımız ateş çemberi, Müslümanlar ne evleri kaldı, ne mahalleleri kaldı, ne yuvaları kaldı. Bak! Allah muhafaza, ırz namusları da sıkıntıya girdi bir çoğunun. Çok büyük bela var. Şu efendi hazretlerimizin gafsın bereketiyle şu anda, Türkiye'deki şu talebe-i medreselerin bereketiyle Allah diyenler hürmetine yaşıyoruz. Bir lokma ekmek bulup yiyoruz. Belamızı aramayalım. Hidayetimizi arayalım. Cemaati bırakmayalım. Sohbet terk etmeyelim. Ehli sünnete hizmet edelim. İnşallah. Televizyonda yakında açılacak inşallah. Yani şartları yapılıyor. Resmi prosedürler işleniyor. Muracatlar bitti. Her şey hazırlanıyor. Duanızı bekliyoruz inşallah. Efendim Allah Teala razı olsun. Bu lale gülü de unutmayın. Dergideki duaları, okumaları ihmal etmeyelim. Mübarek nal Şerif Az kaldı Allah razı olsun Basıldı edildi da sonra çok arayacaksınız Hoca evendi yalvaracaksınız Basılmıyor mu edilmiyor mu Zor uğraşan yok Ama bunun Başörtülerinde Hanımlar için yapmıştık evvelce biz çok Şimdi yeniden yaptık onu Efendim halis ipek şimdi yapmadık Pahalı olur diye normal namaz tülbentleri başörtlerinde, tarikat dersinde Feyyiz olur beyaz renginde Sarık da olur kremi var Saklı olur. Nali şerifler sağına sonuna konulmuş. Nali şerifin faziletleri resminin bile. Nali şerifin bulundu. Efendimizin nalini şerifi herkes evinde nasıl alacak? Hakiki nalini şerifi kim var sana? Topkapı sarayı sana mı çalışıyor? <gülüyor> ne kadar. Ama aynı ölçüde değil ki ölçüdeki çizimi resmi bile olsa faziletler aynıdır diyor. Kaç tane alim kitap yazmış resmi hakkında? Sizde resmi değil değil. Elinizi değeceğiniz Efendim aynı şeyi var. Efendim hizası var. Ee, Başörtlerde de bu şekilde. Ee, hanım kardeşlere de olur. Sarığa da olur. Allah Teala istifade nasip eylesin. Burada yazılmış efendim bereketlenmek niyetiyle resmini yalında bulundurursa resmini resmini bereketlenmek niyetiyle azgınların saldırısından düşmanların galibiyetinden şeytanların şerrinden kıskançların nazarından Efendim, Sihir ve büyüler taşıyana tezir etmemesinden Bütün insanlar tarafından Makbuliyet görmesinden Resulullah Efendimiz'i rüyasında görmesinden Taşıyan ordu bozguna uğramaz diyor ya Bozguna uğramaz diyor ya Sen bunları dalga mı geçiyorsun Yusuf'un Ebani Hazretleri bunu Eski kitaplardan Yusuf'un Ebani de eski Ama ne büyük kitaplar yazılmış ya Fethül Mütahal'den Birçok eserlerden kaynak dünyeden. Biz sana hurafe mi yazdık Kaynaklarını da buraya yazdık İnşallah istifade edersiniz Allah'ım istifadenizi azim eylesin Amin. Amin Ahmet Mehmet, Ömer Yakup, Burak Hasan, Bayram Nevzat, Uğur Turhan Bunlar erkek kardeşlerimiz Rabia Fatıma Salihha. Ne güzel isimler ya Maşallah ya isimlerini Allah bağışlasın Ya, Amin. ya. Yani Çocuklarınıza böyle yeni değişik değişik isimler takmayın ya Bir acayip şeyler takıyorsunuz Farsça Marsça diyorsunuz Hiçbir lugatta yeri yok ya ona soruyorum yağmur damlasıymış diyor. Buna soruyorum cennetin kapısıymış. Hiç öyle bir kapı duymadım kitapta. Kime soruyorum? Cennette bir şeymiş. Neymiş? Ağaç. Efendim ağaçmış, taşmış, kuşmuş. Ya mübarek. Bu kadar hayata hadis okudum. Böyle bir isimler koymaya başladılar ki cennette hiç öyle bir rivayet yok ya. Yani şu isimleri, sahabenin, peygamber isimleri, sahabe isimleri, bunları aşmayın yani mübarek. Bak ne güzel isim. Vefat edenler ismi, Rabia, Fatıma, Salihah, Allah rahmet eylesin. Amin. Kabilen nur eylesin. Amin. Dereceleni âle eylesin. Amin. Azapları varsa def eylesin. Amin. Seyyadlarını mahve eylesin. Hasenata tebdil eylesin. Amin, amin, amin. amin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu ve Resulü. Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah fi ve nefesin, adema ve Allah'ım bu şahadetlerden ve tevhidlerden has olan yerler gökler arasından fazla gelecek dolduracak sevapları bu meyyit ve meytelerin ruhlarına hediye edip vasıl eylesin. Amin. Hüseyin Akbay abimizi uğurladık. Pazar günü Kıymetli abimiz çok hizmet ettiği cemaatlarımıza, efendi hazretlerimize yakınlık etti, efendim hizmetlerinden dolayı, Rabbim hayırla mükafatlandırsın, kabrin nur eylesin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah, muhammedin resulullah. Fikulli lemhattin ve nefesin adedema vesihavu ilmullah. Biz de anlarına hallendik de bize de böylece, İmanla ölmek ve arkamızdan okunmak, hediye gönderilmek nasip böyle? Ya Rabbel alemi, bütün envatın ervahı için. Ve kal bu celsemizde, bu meclisimizde isimleri geçenlerin ruhları için. El Fatiha.